şey yani. değil mi? Tabii canım. Ve yani o kişiler kalktığı zaman şimdi bir de şu var mesela eee Amirü'l e, em, e, Müminin Muaviye radıyallahu anh. E, Abdullah bin Zubeyr ile Abdullah bin Amir'in olduğu bir meclise girdi. Evet. Abdullah bin Amir hemen kalkmaya çalıştı. Abdullah bin Zubeyr oturdu. çünkü hadisi biliyor. Abdullah bin Zubeyr babası gibi yani bir de Ayşe'nin torunu aynı zamanda, şey yeni Yani onlar terbiye ettiği için her şeyi biliyor. Bir de hiç şey yapmıyor yani mücemele de yok. Yok efendim bu emir-i müminindir yani kalkacağım falan. Yok sünnet nedir odur. Din buydu gerçekten. Hemen orada Muaviye radıyallahu anh ki ya Amir, Abdullah bin Amir otur dedi, kalkma dedi. Ve bu hadisi okudu ona. Şaşırdı. yani Bu hadisi ben ona okumam gerekirken o bana bu hadisi okuyor. Tamam. Dikkat edin. Ve dedi ki bu hadisi okuduktan sonra dedi şimdi siz bana kalkarak beni kalkmaya alıştıracaksınız. Ben de alıştık. Herkes önümden kalkınca ben de alıştıracağım. Bir gün gelir dedi. Bir kişi bunun gibi kalkmayacak dedi. O zaman ben o kişiye karşı kin ve nefret duyacağım. İşte evet. o zaman ben bu Hadisin tehdiyle karşı karşıya gelmiş olur. Doğru. Çünkü insanı alıştırıyorlar, hocaları, zenginleri, ağaları, bilmem nelere falan filan. Kesinlikle tamam nefislerden sonra, evet. böyle bir oluyor. Bunları falan. alıştıktan sonra mesela diyelim ki, yani oluyor biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman bazı yazarlar, bazı mesela hocalar falan, girdikleri zaman kalkıyorlar. Ben kalkmıyorum. Yani yüzünden belli ki, yüz, yüz çizgilerinden belli ki adam... Kılıyorsa. Yani içeri içerisi, içeresini kemiriyor mu diyorlar ne diyor böyle yüz yüz hatlarından belli. Ondan sonra tabii ben hoş geldiniz safa geldiniz. Ee, bu hadisi okuyorum. Aslında din budur yani. Tabii ki yaşta işte ya ya şerif kardeş <gülüyor> eğer be, benden büyükse benden küçükse mesela şerif abi falan ya işte biliyoruz ya bu kadar aşırı gitmeyelim falan. Yani Allah Aleyhisselatü Vesselam aşırı mı gidiyordu? Ashab aşırı mı gidiyordu? Din budur kardeşim. Siz niçin dini dinin dışına çıkarıyorsunuz? Sen dini, dine göre değil de heva ve hevesine, akıllara, örfü ve adete vurursan işte o zaman böyle olur işte. İnsanlar dinden çıkarlar Allah korusun. Ondan sonra adam hadisi reddediyor. Bu hadis diyor bu zamanla uyuşmaz diyor. Bu hadis diyor, bu zamanda diyor, bizim örf adetlerimiz var, Ben da amcanın söylediği gibi adetlerimiz var. Ben diyor, kalkmazsa herkes yok. Kardeşim işte anlatın, tamam mı? Anlatın, söyleyin falan tamam, şudur budur evet. ama yok. Hoca geldiği zaman en iyi mecliste oturtulur. 5-6 tane de yastık, 2-3 tane de minder. Yemek yendiği zaman ilk önce en iyi yemek onun önüne gelir. Zengin olduğu zaman yine o şekilde. Diplomatik, mesela profesör, profesör falan oldukça yine o şekilde. E ama bir işçi gelse kimse onun önünden kalkmaz. Bir çöpçü gelse kimse onun önünden kalkmaz. Peki, niçin bunun önünden kalkmaz? Bu da insan, o da insan. Bu da namaz kılıyor, o da namaz kılıyor. Üstünlük, Aradaki fark nedir yani? Takva ile He. Muhammed Aleyhisselam bu kadar büyük olmasına rağmen, tamam? kimse ona kalkmıyordu çünkü onlar o şekilde terbiye işte, anlat, anlat, kimse anlamak istemiyor. Ondan sonra bunlar çok aşırı gidiyor bunlar diyorlar. Tamam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da aşırı gidiyordu o zaman. Öyle mi yani? Din bu mu? Ee, güzel, elbise falan giymişse adam belki pasıktır belki şeydir. Hemen giden kalkılıyor, ee, yani pasıga da kalkılıyor, yeğe de kalkılıyor. أغوال أغوال فلان أغوال أغوال حصو بي ده حصو أغوال ها ده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا من له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله lehü la şerike lehü ve şeddu en Muhammed en abduhu ve Evet her pazar günü bu saatlerde biliyorsunuz akide konusunda bidat konusunu işliyorduk. Bugün de inşallah sey yani Safa ile Merve arasında yapılan bidatlar üzerinde ondan sonra vakit oldukça diğerlerine değineceğiz inşallah diyor ki bid'u's sa'y yani safa ile merve arasında sa'y yaparken burada yapılan bid'atlar. Mesela el vudu'u li'acli's sa'y ve biliyorsunuz tavaf yaparken cumhurun görüşüne göre Kabe'nin etrafında alt olmak şarttır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tavaf namaz gibidir. Ancak konuşulabilir. Ey zaruri şeyler konuşulabilir. Zaruri bir şey yoksa konuşmak, en doğrusu konuşmamaktır. Çünkü tavaf ibadettir. Dua, bu Kur'an okumak falan. Ve yine cumhurun görüşüne göre Merve-i Esafay ile Merve arasında sahi yaparken abdestli olmak şartı yoktur. Yani kişi abdestsiz. Sahi yapabilir. Tamam mı? Ancak bazı alimlere göre İbn-i Teymiye Rahimullah ile onun çizgisinde bazı alimler diyorlar ki zaruri anlarda Kabe'nin etrafında abdestsiz bile tavaf yapılabilir. Veya da bir kadın hayzı geldiyse veyahut da nifası geldiyse meselen hamiledir. Tavaf esnasında mesela doğum, yap şeye doğum yaptı. Evet. Tamam mı? Doğum yaparken ne yapması gerekiyor? Abdestsiz oluyor değil mi? Kan geldikten sonra, doğum yaptıktan sonra nifazlı oluyor. Çünkü nifas kanı hayız gibi nedir? Necistir ve o günler içerisinde yani kan attıkça namaz kılmaz, oruç tutmaz. Ondan sonra bey ile, ha, efendisiyle yani hocasıyla cinsi münasebet yapmaz. Peki o an için mesela eğer hastanelik söz konusu değilse çocuk düştükten sonra... Tamam mı, tuhafına devam edebilir çünkü bu zarurettir. Bir de çok kalabalık olduğu zaman yine bir kadın mesela diyelim ki dördüncü şutta kadının hayzı geldi. Yani o zaman yakın birinci şut, ikinci şut mesela veya üçüncü şutta kadının hayzı gelmedi. Tam üçüncüde veya ikincide veya dördüncüde, beşinci de o hayzı geldi mesela. Ne yapması gerekiyor? bir hafta oradan mı beklemesi gerekiyor. Ve burada İmam İbn Üseymin rahimeullah ve İmam Elvani rahimeullah diyorlar ki böylesi anlarda ne yapabilir? Hayızlı olmasına rağmen tavaf tuafunu yapabilir. Veyahutta başka bir çeşit veyahutta bir misal çok kalabalık ve kişi erkektir mesela veyahutta kadındır. Yani hayızlı değildir ama subhanallah abdesti bozuldu. Yani hava geldi mesela, karnı sıkıştı, hava geldi, abdesti bozuldu. Peki o kalabalık esnasında diyorlar ki o kalabalık esnasında şimdi gidecek, tuvaletlere gidecek, tekrar gelecek, arada bir saat bir saat gider. Çok kalabalık ve çok sıkıntı anlar oluyor böyle zaman değil mi? E, caminin, mescidin içinde tuvalet yok. E, zemzem suyu var, belki tuvalete gitmesi gerekiyor mesela. Tamam mı? Ne yapıyor orada? Bu kalabalıktan faydalanarak... Orada üçüncü şuttaysa veyahut da dördüncü veyahut da beşinci altıncı neyse tamam ne yapabilir? Hocam. Onu tamamlayabilir. Veyahut da mesela biliyorsunuz tavafel ifada var. Tavafel ifada biliyorsunuz vaciptir yani farzdır. Ve tavafel veda gina o şekilde. Tavafel veda'de annemler demişler ki yani kadın hayızlı olursa bu, burada ittifak var. Ne yapabilir? Tawafel evet. veda'i yapmadan terk edebilir. Çünkü bir hafta bekleyemez ki orada. Özellikle dış ülkelerden geldiyse. Hatta Suudi Arabistan'ın bir yerinden bile geldiyse yani bir hafta boyu Mekke'de kalamaz. Çoluk, çocuk, şu bu falan filan. Ne yapabilir o zaman? Terk edip gidebilir. Veyahut taawafel ifadada el ifadada biliyorsunuz farzdır. O zaman Kuvvetli bir farz. Hatta alimler diyorlar ki rükündür. Tamam mı? O zaman bu kadın hayızlı olduysa, Türkiye'den gelmiş, Amerika'dan gelmiş, Rusya'dan gelmiş, Memler'den gelmiş, e, bir hafta orada bekleyemezler ki bu kadını orada. O anda bile ne yapabilir? Abdestsiz bir şekilde hayızlı olmasına rağmen orada tuhafını yapıp ondan sonra kafilesiyle çekip memleketine gidebilir. Ve bu İmam Elbani ile İmam Ebu ee, Uthaymin rahimehumullah bu kararı aldılar. İbn Baz Allah, bunlara muhalefet etti. Cumhurun yanında yer aldı İmam İbn Baz Ha o zaman sadece yani tıpkı Kabe etrafında tavaf yapar gibi sa'y yapmak istediği zaman illa da abdest almayı şart koşuyorsa bu nedir? Bu bid'attır. Niçin? Çünkü Allah Celle Celalühü ve Teâlâ'sı ve Selâm'ın farz kılmadığı bir şeyi kalkıp da sen kendinden bunu farz kılarsan o zaman sen Allah ve Resulü'nün önüne geçmiş olursun. Ve biliyorsunuz Allah, Resulü, Allah Celle Celaluhu Hücura Suresinde diyor ki يَا اَيُّهَا la اٰمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ ve وَرَسُولِهِ Ey iman edenler Allah ve Resulü önüne geçmeyiniz. Ey fiil ve söz ile hüküm ile fetva ile şu ile bu ile onun önüne geçmeyiniz. Yani hiç kimse Kur'an ve sünnet üstünde değildir. Kur'an ve sünnet varken tamam mı? O zaman söz Kur'an ve sünnetindir. Kur'an ve sünnet yoksa o zaman iştihat, kıyas ve tecmaha başvurmakta bir ve is yoktur. Bu bir. İkincisi diyor ki bazıları biliyorsunuz Merve ile Sef, Safa ile Merve arasında kaç tane şut var? Sabah Yedi. Yedi. Yani böyle gittiği zaman bir, bir. böyle gittiği zaman iki. Bazıları mesela ne yapıyorlar? Bazıları bir. bilmedikleri için Böyle gidiyor, tekrar safaya geliyor, bir sayıyor. Cehaletlerinden adam hacca gelmiş, haç hakkında hiç bilgisi yok. Ömreye gelmiş, ömre hakkında hiç bilgisi yok. Ama ufacık bir cep telefonu alacak, bir saat alacak, bir kazak alacak, bir ayakkabı alacak. Bin kişiye sorar. En iyi ayakkabı, en ucuz ayakkabı, en ucuz cep telefonu hangisidir? Adam arar. Bir iş kuracak, bin bin kişiden sorar. Öyle değil midir arkadaşlar? Dünya konusunda bir şey, sırf cebinden beş kuruş fazla gitmemesi için, tamam mı? Ne yapıyor? Araştırıyor. Ondan sonra en ucuz telefonu alıyor. Veyahut da işine zarar vermeyecek bir iş çeviriyor. Tamam mı? Ama dine geldiği zaman adam ta uluslararası arasından geliyor. Söyde Arabistan'a kadar. Hac yapmasını bilmiyor. Ondan sonra geliyor. Sahine yapıyor. Safadan. Merve'ye, Merve'den Safa'ya bir şut sayılır. Böylece kaç tane şut yapmış olur? Ondan On dört olsun. tane şut yapmış olur. Ve diyor ki, işte farz budur. İşte bunu da yapmak nedir? Bu da bir dağıtır. Evet. Niçin? Çünkü Safa'dan Merve'ye bir şut sayılır, Merve'den Safa'ya bir şut sayılır. O zaman kaç tane şut yapılır? Yedi, yedi tane şut yapılır. Tıpkı Kabe'nin etrafında yedi tane şut veyahut da dönmek, dönüldüğü gibi. O zaman kişi kafasına göre, hebe hevesine göre, delillerin varlığında kalkıp da hüküm koyması bu kesinlikle bir dağıttır. Ve bilerek yaparsa Allah korusun dinden çıkar. Niçin? Çünkü delilin varlığında kalkıp bindiğin konusunda, ibadet konusunda hüküm veremez. Allah korusun bilerek yapıyorsa inade bu dinden çıkar zaten. Ama genelde Müslümanlar cahil oldukları için, bunu cehaletlerinden yaptıkları için Tamam mı? Bu olmuş oluyor, bir daha oluyor ve bir de hatta haramdır ve en büyük günahtır. Evet. tekrar es-sayi fil hajj ve el umre. Hac ve umrede mesela biliyorsunuz tavafı ifade bittikten sonra eğer hac ise Tavaf bitiyor. Ondan sonra sayi de bitiyor. Sayi bittikten sonra ihsesini giydikten sonra adam tatavü yapmak istiyor. Ey nafile bir tavaf yapmak istiyor. Kabe'nin etrafında kişi hac olmadığı halde, hacı olmadığı halde veya ömreci olmadığı halde elbisesiyle Kabe'nin etrafında ne yapabilir? Tatavvu veya nafile tavaf yapabilir. Ama sa'y yapması caiz değildir. Çünkü yaparsa bile bir miskazerre kadar sevabını almaz. Niçin? Çünkü Ali Satt ve selam'dan dolayı bu konuyla ilgili hiçbir sünnet yoktur. Kişi ömreci değilse, hacci değilse, tamam mı? Elbisesiyle Kabe'nin etrafında dönüp savap aldığı gibi safa, merve arasında sahil yaparsa kesinlikle savap almaz. Dolayısıyla bunu yapan insanlar ne yapmış olur? Bidaat yapmış olurlar. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde böyle bir şey yoktu. Böyle şey olmayınca da sonradan icat ediliyorsa bu kesinlikle bidaattır ve haramdır. <gülüyor> Beşincisi yani adam tuhaf Kabe'nin etrafında veyahut da safa ve merve arasında tuhaf veya da yaparken namaz kılıyormuş gibi böyle elini böyle bağlıyor. Tıpkı cahillerin tarikat şeyhlerinin önünde namazdaymış gibi ellerini bağladıkları gibi. Diyelim ki amca bir tarikat şeyhidir. Biz de onun müritleriyiz mesela. Ve o geldiği zaman herkes onun önünde Allah'ın huzurunda durmuş gibi onun huzurunda duruyorlar. Tamam mı? İster orada olsun, ister Saida olsun, ister Kabe etrafında dönerken olsun bunu yapmak kesinlikle nedir bilatır. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmadı. Ashabı yapmadı, tabi'in yapmadı, atma at tabi'in yapmadı. O zaman bunu yapmak nedir? Bunu yapmak bilatır. Hatta mezhep imamları bile bunu yapmadı. Ondan sonra bir de Arafa. Arafat esnasında Arafatta yapılan bidatlar. El-Vequf bi Arafa yevmü s Bazıları biliyorsunuz 8. gün nereden, nereden çıkılıyor, nereye gidiliyor? Minadan Arafat. Efendim 8. günü beyler. 8. Günü, günü Mekke'den, Mekke'den Mine'ye <gülüyor> Mine gidiliyor. Mekke'den Mine'ye gidiyorlar. Adam orada öğlen namazı. Kılıyor mesela, kısaltılmış bir şekilde, ondan sonra diyor ki bu kalabalık olmadan önce alıyorlar, nereye gidiyorlar? Arafat'a gidip bir yer edinmek için. Erken gidiyorlar. Erken gidiyorlar. Hiçbir özür olmaksızın, hani özür varsa kadındır, yaşlıdır mesela kadın yaşlıdır, hayatta hamiledir mesela. E, tamam mı? Bu kalabalıklar arasında işte hayatta e, hastalığı var, şekeri var, şu var, bu var. Tam bu gibi şahıslara alimler haramdır vermişler. Ama böyle bir şey de yoksa, tamam mı? Sadece adet olsun diye ve de kolaylık olsun diye bunu yapmak bu da nedir? Bu da bir de artık kesinlikle caiz değildir. İkincisi er-rahil min mina ile 'arafa fil leyl. Bazıları da 8 mesela akşam namazını ve yatsı namazını kıldıktan sonra hemen mineyi terk ediyorlar. Otobüsle terk ediyorlar, otobüsler, minibüsler. Yayan, millet sanki yani gündüzmüş gibi Mine'den Arafat'a ne yapıyorlar? İntikal ediyorlar. Bu da kesinlikle bir dağıttır. Çünkü bir şere'i bir özrü olmayan bir insan dokuzuncu, dokuzuncu gün Mine'den Arafat'a çıkması gerekiyor. Sekizinci günün akşamı ötü sekizinci günün gündüzü Arafat'a çıkmak kesinlikle bir ve caiz değildir. Üçüncüsü Tarkı dua ala Arafat. Bazıları Arafat'a geldikleri zaman, bazıları tamamen konuşmuyorlar. Dua da yapmıyorlar, tamam mı? Cahilliklerinden dolayı veyahutta bulundukları yerde bazı cahil bazı cahil yönlendiricilerden dolayı diyorlar ki Arafat'a gittiğiniz zaman konuşmayacaksınız, dua etmeyeceksiniz, tamam mı? Kim sizinle konuşursa konuş. Çünkü konuşmamak orada hani sözde Arafat, Arafat'ta hani yapılan günah, Diğer yerlerde yapılan günahlardan daha büyük olduğu için veya da yapılan isyanlar şu bu. O zaman en iyisi konuşmayınız ki de dedikodu falan filan yapmamış olursunuz. Ve bu da yapmak nedir? Bu da yapmak bir Ali Çünkü Aleyhisselatü Vesselam öğle ile ikindi namazını cemü'te akdim, cemü'te akhir ile yaparken yaptıktan sonra öğle namazından sonra gittin Arafat'ın Arafat'ın içinde tamam mı? Sınırı içerisinde devenin üstüne çıkarak Güneş batıncaya kadar ellerini açıp dua ile meşgul oldu. Bakınız arkadaşlar, öğlen namazından ta güneş batıncaya kadar. Ve aleyhisselatü Vesselam'in hiçbir ihtiyacı olmadığı halde. Çünkü gelmişi ve geçmişi tamamen affolunmuş. Buna rağmen o kadar dua ediyor. Ama ihtiyacı duaya ihtiyacı olan Müslümanlar, <gülüyor> maalesef الشedid, pikniki pikniğe gidiyorlar Arafat'ta veyahut minaya. Adamlar çadırlarda çeçi şehit yemekler, o portakal meyve bilmem ne falan. Ondan sonra şişiyorlar yemekten, ondan sonra yatıyorlar. Bu adam yemeye, içmeye, yatmaya gelmişler bunlar. Tamam mı? Ha o zaman ne yapmak lazım? Arafat'ta tamamen dua ile meşul olması gerekiyor. Tamamen konuşmamak, suskun kalmak bu nedir? Bu da bid'aattır. Dördüncüsü Uluç Orada bir sürü dağda bir kubbe var böyle. Bir de sah sahra dedikleri var ya böyle uzun bir şey var. Tepe'nin başında böyle bir direk, direk gibi yapılmış. Yani oraya çıkmak ne yapıyorlar? Oraya Kişi oraya çıkmasa bazı şahıslar öyle sanıyor. çıkmasa onun haccı makbul değildir diye. Ve zorluklar karşısında ne yapıyorlar? İlle de orada çıkacaklar ve güneş batıncaya kadar orada kalıyorlar. Bu da bu Cahil Müslümanların cehaletlerinden oluyor. Arafat'ın sınırında nerede olursan ol orası Arafattır. Yani oraya çıkmak kesinlikle ille de yani hani farzmış gibi veyahut da sünnetmiş gibi oraya çıkmak bu nedir? Bu da bidattır. Çünkü oraya çıkmak sünnet değildir. Aişe Aleyhisselam çıkmadı. Aişe Aleyhisselam o dağın dibinde kaldı ve orada hep dua yaptı. 5.'si el ifada kabl gurubüş şems. Bazı insanlar kalabalıktan kurtulmak için ne yapıyorlar? Güneş batmadan önce sırf kalabalıktan kurtulmak için Arafat'tan Müsterife'ye iniyorlar. Bu da kesinlikle bir daattır. Ancak e, şer'i bir özrü varsa kadın olsun erkek olsun yaşlıdır mesela şekeri var bayıldığı şudur budur veya hatta kalabalıklar içerisinde hani kalabalık olduğu zaman araba çok geç kalıyor ya veyahut da gidiyorsa bu zorluklar karşısında ona zarar geleceğinden dolayı o zaman bu gibi kişiler ey şerehi özrü olan kirşilerin kalabalıktan kurtulmak için onları götürmekte bir beys yok. Ama bütün haccılar veyahut da birçok haccı bunu adet haline getirmek veyahut da sünnet haline getirmek tamam, tamam mı? Güneş batmadan önce Arafat'ı terk edip müzderifiye inmek kesinlikle bu nedir? Bu bid'attır ve caiz değildir. Altıncısı اَدْدِعَالَ عَوَمْ اَنَّا وَقْفَةَ عَرَفَ يَهُمُ الْجُمْعَةَ تَعْدِلُ 72 وَسَبْعِينَ حَجّٓا Bazı insanlar diyorlar ki Arafat'ta vakfe yapan kişi diyor Teadülü diyor ثنتين وسبعين حَجّٓا Yetmiş iki tane hacca bedeldir diyorlar Ve kesinlikle ve Vesselam'dan öyle bir hadis söz konusu yoktur Aslı faslı yoktur bu batıldır tamam mı? Bu böyle bir inançta bulunan kişi bidat yapmış olur ve caiz değildir. Peki Haccil akbar hocam size? Haccil akbar. Haccil akbar yani biliyorsunuz cumayla den geldiği zaman tamam mı? Kurban bayramıyla hac den geldiği zaman buna hacil akbar deniliyor. Ama bu demek değildir ki 72 hacca bedeldir. Tıpkı şeylerin yani Hasan ve Hüseyin Hasan'ın kabri etrafında tavaf eden bir kişi diyor. Bin yani Mekke'de bin tane hac yapmaktan daha faziletli olduğunu söylüyorlar şeyler. Bazı sünnilerde, cahil sünnilerde işte, kim vakfede, yani Arafat'ta vakfe yaparsa işte 72 tane hac bedeline veyahut bedeli kadar. Bu da kesinlikle nedir? Aslı faslı yoktur ve bu bidaattır. Bir de de yapılan bidaatlar. Biliyorsunuz Arafa günü Güneş battıktan sonra nereye iniliyor? Muzarefiye'ye iniliyor. Ve bazı şahıslar sanki savaşa gidiyorlarmış gibi veyahut da sanki savaştan kaçıyorlarmış gibi arabalarıyla kazalar, mazalar, yayan gidenler birbirlerine çarpıyorlar, bağırıyorlar. Vay va, va, va, Sanki mübarekler şeye gelmiş ki sanki ya düğüne veyahut da bir düşman peşlerinde sanki hızlı hızlı yürüyorlar ve kaçıyorlar. Ve bu kesinlikle caiz değildir. Ve aleyhisselatü vesselam millet Arafat'tan indirden diyor ki Es-Sekine, Es-Sekine, es, -sakine, es, -sakine, es -sakine. Tamam mı? Ey yavaş yavaş, yavaş yavaş kendinize dikkat edin. Kimse kimseyi ezmesin. Bir de hac ibadettir. Ona çarpmak, buna çarpmak, ona söz söylemek, buna söz söylemek, bunun kalbini kırmak. O zaman bu adamın haccı makbul değildir. Çünkü hac nedir? Haccı, tamam mı? Şartlarına, rüküllerine, vaciplerine, sünnetlerine göre yaptığı zaman anasından doğduğu gibi günahlardan tertemiz oluyor. Ve bazı alimler diyorlar ki büyük günahlardan bile günahlardan arındırılıyor. Ama cumhurun görüşüne göre büyük günahlar müstesna, küçük günahlar hepsi bir de kul hakkı müstesna. Yani bazı şahıslar bazı kullara tecavüz etmişlerse artık mal olsun, gıbet olsun, dedi, kudu olsun yani hem bir kulun hakkına tecavüz etmişse o hak onun üzerinden düşmez. Hatta şehitler bile. Şehit bile bir kişinin hakkına tecavüz ettiyse zulmettiyse o şehit bile tamam mı o kul yani Allah celle celalü ikisin arasının hesabını görmeden o kişi cennete girmiyor. O kadar ki kul hakkı zordur. Yani Müslüman elinden geldiği kadar kul hakkına tecavüz etmeyecek. Kesinlikle kul hakkına tecavüz etmek Allah katında en büyük günahtır Allah celle celalü kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından asla vazgeçirtmiyor. O kul kendi hakkından vazgeçmediği müddetçe. Burada diyor ki el ve vel vakti-ddefe'h Men arafa dediğim gibi acizâne. Ey böyle hızlı bir şekilde adamlar deliler gibi, siz gördünüz, görüyorsunuz. Hepiniz hac yapmışsınızdır. Arafat'ta millet indiği zaman nasıl millet önüyor? Arabalar, kornalar, vur vur vur, boriler çağırılıyor. Ya Latif, inanır mısın belki düğüne bile, bile böyle gitmiyor veyahutta Savaşa gideceği zaman böyle bir gidiyor veyahutta da savaştan, savaş, yani düşmandan kaçılacağı zaman böyle yapılmaz. Yer kapmak için hocam. Yer kapmak için olur mu? Bu ibadettir kardeşim. Namazda bazı şahısların namaz kıldıkları gibi. Adam mesela ne yapıyor? Adam namaz kılıyor. İşi var, şudu var. Allah a, Allah a, Allah a, Allah Allah'a abbar, Allah'a abbar. Tadil erken yapmıyor. Var hiç namaz kılma, otur dükkanında işini yap. Ticaretini yap, okulunu yap, ne yaparsan yap. Kın ama bu namazdır, bu ibadettir çünkü bu Rükünleri ve şartlarına göre yapmazsan bu ibadet senden düşmüyor. O zaman sen bu ibadeti rükünlerine, şartlar şartlarına, rükünlerine, vaciplerine göre yapman gerekiyor. Hadi sünnetleri bırakırsan bırak tamam mesele değil. Ama şartlar, rükünler, vacipler bu mutlaka yerine gelmesi gerekiyor. Hac olsun, zekat olsun, namaz olsun ne olursa olsun. Yani namaz kıldığı zaman tadil erkan yapması gerekiyor ve bunu biz inşallah şeyde biz buna değineceğiz mi? Sen namaz namaz nasıl kılındığı, nasıl kılınır? şeklini göstereceğimiz zaman ona değineceğiz inşallah Cuma günleri. <gülüyor> evet. Bu burada diyor ki, aleykum bis -sakine. Allah Resulü vesselam diyor ki, Arafat'tan millet indiği zaman onlar diyor ki, aleykum bis sekine diyor. Yavaş yavaş diyor. Acele etmeyin. Kimseye ezmeyin, kimseye ezmeyin, kimseye şey yapmayın. Tamam mı? Aleykum bis sekine ve kar, vel ve kar leysa fi idai el ebil. tamam mı? İyilik böyle. Develeri o zaman develer vardı. Şimdi arabalar. Yani o zaman belki yapsalar bile hani develer olduğu için yokta az olduğu için belki kimse kimse o kadar eziyet siz görüyorsunuz Arafat'tan inildiği zaman ne kazalar oluyor. Adam orada ne polis var ne trafik var. Bir daha bazıları hakkından vazgeçiyor diyor ki ben hakkımdan vazgeçmem. Hakkımı vereceksin. O diyor ki benle ben de bir şey yok sana veremem. Bu hac bu şeyden asın ve millet birbirine düşüyorlar. Ondan sonra vuruşuyorlar. Çünkü bunların da taraftarları var, bunların da taraftarları var. Orada millet birbirine giriyor göreceksiniz. Ama millet de bu hepsi nedir? Hepsi cahilliktendir. O zaman böyle koşarak veyahut da arabayla uzun sürat yaparak veyahut da yüksek sürat yaparak veyahut da insanları ezerek Arafattan inip Müzdilefi e gitmek kesinlikle bu nedir? Bu haramdır ve bidattır. İkincisi el-iltizam duaa khas hîn buluğ el muzdarife bazı şahıslar hocaları tarafından yani kafilelerin hocaları tarafından tamam mı ne yapıyorlar onlara hep aslı faslı olmayan duaları duaları şart koşuyorlar ve kim bu duayı söylemezse diyor hacı eksiktir ve onlara dualar yazıyorlar hocalar artık tamam mı Artık ne gibi dualar yazıyorlarsa ve diyor ki her hac, hacca giden kişi Müzderife'de bu duayı okuyacak. Tıpkı biliyorsunuz Mekke'de tavaf esnasında tavaf yapmak için biliyorsunuz böyle küçük küçük kitaplar satıyorlar. İşte birinci şutta şu dua yapacaksın, ikinci şutta şu dua yapacaksın, üçüncü de şu aslı fası yoktur. ve selam hiç kimseye her şutta şu dua yapacaksın, bu da yapacaksın diye bir şey yoktur. Dolayısıyla bu nedir? Bu bunlar nedir? Bunlar bid'attır. selamın vesselamın koşmadı, beyan etmediği bir şeyi Müslümanlara zorluk çıkararak onlara onlara şart koşmak, tamam mı? Kesinlikle bu nedir? Bu bid'attır ve haramdır. Üçüncüsü, el murur bil muzarife fakat dun el memit Bazı şahıslar Arafat'tan inince Müzdelifeye iniyor. Orada akşam namazını ve yatsı namazını kılıyor ondan sonra hemen devam ediyorlar. Sırf kalabalıktan kurtulmak için. Yok kardeşim sen ibadete gelmişsin. Tamam mı? Sen yola düştükten sonra inşallah sabahleyin Müzdelifeye yetişesen bile sen özrün şer'idir. Yeter ki sen Arafat'ın Arafat'ta güneş battıktan sonra in. Bu kalabalığa takıldığın zaman güneş bile çıksa eğer müzdelifeye yetişmediysen senin bu özrün şereidir. Ancak böyle geciktiğin zaman mesela gece yarısına gelmeden önce kişiye ne yapar? Yolda iner, akşam ile yatsın namazını kılar. O bu şekilde devam ederlerini ille de tamam mı? Baksın ki mesela fecir namazı gelecek veyahut da 12'yi geçecek. O zaman 12'yi geçmemesi için daha sen müzdelifeye yetişmediysen, Orada bir yerde inip akşam namazı ile yatsı namazını ne yapacaksın? Cem'u teakhir niyeti ile kılacaksın. Ha, o zaman müzerife müzderif inerken orada sabaha karşı orada durmamak nedir? Bu kesinlikle binaattir ve caiz değildir. Ancak şer'i özrü olan kadınlar ve erkekler hariç hastadır. Acil bir işi var mesela diyelim ki çobanlar gibi veya da mesela Mekke'de işleri var, görevleri var. Bu gibi görevli olan insanlar çünkü hacılara hizmet edecekler ve da kafile sahibi dillememine falan filan bunlar görevli oldukları için alimler demişler ki böylesi olan kişiler müstesna tamam mı? Herkes sabahı sabahlayacak Müzdelife'de. Ve Güneş Müzdelife'de biliyorsunuz Mine'den, Arafat'a çıkarken Güneş çıktıktan sonra Mine'yi terk etmek lazım. Müzdelife ise Güneş çıkmadan önce böyle tam sararınca Müzelifeyi ne yapmak lazım? Mineye doğru terk etmek lazım. Evet. Bir daha aramayın. Bir de taşları, taşları, taşlarken Ve biz Türkler, mel şiddet, bu taşlara diyorlar, diyoruz ki şeytan. Türk hacıları bu taşlara diyorlar ki ne yapıyoruz? Biz şeytanı taş diyeceğiz. Şeytanı taş. Orada, ta orada şeytan, haytan yok ki orada. O taştır işte gördüğün, kayadan mayadan oluşturulmuş bir taştır. Orada taş yok. Bazıları da getiriyor böyle taş. Bazıları çıkıyor adam terliğini kaldırıyor, atıyor. Allah seni lanet etsin. Allah memle ne yapsın. Sen bizi şöyle yaptın. O da o da şeytan maytan oğlu. Şeytan değil ki o. Tamam mı? Allah Resulü Sallam. Oradan bir taş aldığı zaman, tamam mı? Keçinin e, keçinin yani pisliği kadar veya yahut tanholun tanesi kadar veyahut da fasulyenin tanesi kadar onu aşmayacak şekilde. Tamam mı? Aleyhisselam diyor. işte bunlar gibi diyor. Bazıları ne yapıyorlar? Bazıları şöyle, sanki mübarek adam namaz, namazda teşeğüd yapıyormuş gibi. Şu, şu parmağı bükiyorlar, Taşı da iki şu parmak ile bu parmak arasında tutuyor ve şöyle atıyorlar. Yani halka yaparak. Kesinlikle bu da nedir? Bu da bidattır. Öyle bir şey yok. Bu sadece aleyhissalatü vesselam teşeğüdü otururken ne yapıyordu? Bunu bu şekilde gösteriyordu Ve da Konuşurken mesela şadu ile dediği zaman o zaman ne yapar? Bu şekilde tehlik veya hatta bu şekilde yapabilir. Ama bu taşı atarken böyle bu şekilde atmak o bu çok yapanlar var. Yani hocaları onlara o şekilde gösterir ve herkes diyor taşı iki parmak arasında bu şekilde tutup ondan sonra atacak. Bakın öyle atmayacaksanız o zaman sizin haccınız makbul olmaz. O, bu kesinlikle yanlıştır ve bu da bidarttır, bunun aslı faslı yoktur. Doğrusu süredir. nasıl atacağız? Doğrusu normal bir tahta. Taşı alıyorsun böyle atıyorsun. E bu kadar. Alıyoruz, atıyorsun ha? Bazıları terlik atıyorsun. Bazıları terlik atıyorlar, memle atıyorlar, taş atıyorlar, ip atıyorlar, memle atıyorlar. Bir de hani yani ona şeytan demek de doğru değil. Hadi de ismi ha camra, Türkçesi bir taş, tamam mı? Taşın o şeye düşmesi şart mı? O boşluğa düşmesi düşmezse ne olacak? Yok yani bu e, havza girmesi şart evet. ama o havuzun içinde olan dikili olan taşa vurmak şart değildir. Bazı şanslar iyi ki hatırlattın. Bazı şanslar elle de yani taşa o dikili taşa vurmak vaciptir veya da sünnettir diye etikad ediyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Ali Sultan döneminde böyle bir dikili taş da yoktu. Bunun için yapıldı? Millet bilsin diye, işte burası cemredir diye, tamam mı? Bir de etrafında havuz yapmışlar, maksat taşlar sağa sola dağılmasın, aşağı insin diye. Önemli olan sen taşı attığın zaman o havuza dönmesi. Çünkü havuz buradan geniş, indikçe aynen şey ne diyorlar hani böyle... <gülüyor> aynen Huni gibi. Yani Huni yukarıda nedir? Geniştir. Aşağı doğru, aşağı doğru, doğru. inince darlaşıyor. O taş orada indiği zaman zaten tam oradan iniyor, o zaman tam yerini bulmuştur. Yani havuzun o havuzun içindeki şu dikili taşı ille de şu taşı vurmak kesinlikle öyle bir inanç veya da böyle bir ibadet yoktur. Önemli olan o taşın bu havuza inmesidir. Yani bunu ille de bunu vurmak diye bir şey yok. Her zamanı çok kalabalığı olduğu için bazen uzaktan atıyorlar, şeye de, havuza da düşmüyor. Havuzun önüne düşüyor mesela. Havuza düşmüyor. O zaman zaten havuza düşmediyse o taş sayılmıyor. E başka da taşıyor, atacak taşıyor. Sayılı alır. Yok, oradan alır. Yerden alabilir mi? Tabii alabilir. Ben şey duydum yani o yerden almak caiz değil Yok, doğru değildir. Orada mesela tamam. taşları en doğrusu dışa oradan al. Yani mine'den al. Bazıları da ileride geleceğiz mesela. Bazıları taşları yıkıyorlar. Evet. Muzdari alıyorlar, yıkıyorlar, temizliyorlar. Bazıları da kokulandırıyorlar. Bazıları da koku döküyor, döküyorlar. Bu şu kolonya parfüm şeyleri var ya. Evet. Puf puf puf böyle koklatıyorlar. Ondan sonra torbaya koyuyorlar veyahut da şişeye memle falan filan. Tam üzerif eden. Ondan sonra işte onları efendim yani bunlar hepsi bir artır. Aslı faslı yok. Taş, mineye geldiğin zaman taşları oradan her gün kaç tane taş atacaksan o taşları alıyorsun. Ondan sonra vuruyorsun. Evet diyor ki <gülüyor> ikincisi evet birincisi diyor ki tanzif al قبل yani onları temizlemek onları yıkamak veya ota bazıları dediğim gibi parfüm falan sürüyorlar kokumoku bunlar kesinlikle aslı yoktur taş taşı aldığın zaman topraklı mı ise bile sen alacaksın atacaksın diyelim ki demin ki sizin söylediğiniz gibi bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah mesela diyelim ki sende yedi tane taş var attın baktın ki o taş havza düşmedi oradan sağa sola düşen taşlardan birini alırsın atarsın bunda bir sakıncası yok çünkü o taşlar atılmamış havzun etrafında olan taşlar görüyorsunuz sağda solda bir sürü taşlar var onlar atılmamış aslında evet. yalnız havza atıldıktan sonra orada havza atılan taşı oradan alıp tekrar gelip atmak işte o doğru değildir ama dışarıda yukarıda sahada olan taşlardan alıp ee, tamam nokta bir b yoktur. Ondan sonra ki tesbih veya harehu عوضا عن Mesela biliyorsunuz kim bize söyleyecek? Taş atıldığı zaman ne söyleniyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu İlk önce sen söyle. Ali kardeş hac hani yaptınız mı? Ne diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Amcaya sormayayım çünkü yeni gelmiş. Biz de siz, siz, Bismillah. siz, siz hepiniz ya. hatalısınız. Ya Şeyh. Tabii. Öyle söylediler. Cemre atılınca Bismillah denilmez. Sadece tavaf esnasında Hacer'e, Hacer'ül Esved'e doğru geldiğiniz zaman Bismillah, Allahu u Ekber deniliyor. Hacer'e, Cemre'ye taş atıldığı zaman Allahu u Ekber denilir. Bazıları ne yapıyorlar? Bismillah allahu akbar veya da allahu akbar. Bismillah subhanallah ve elhamdülillah allahu akbar. Subhanallah ve elhamdülillah allahu akbar. Bismillah, bismillah, bismillah. Böyle. La ilahe illallah. Bazıları da işte bazı İranlar, Miranlar, bir de Türkiye'den bu cahiller Pakistan'dan adamlar tekbir getiriyor. Allahu u akbar, allah akbar böyle. Makamlı sanki tekbir yapıyormuş gibi. Bu da nedir? Bunlar da hepsi caiz değil. Arkadaşlar. Bunu, bunu yani kaide olarak bilmeniz gerekiyor. İbadetler tevkifidir, delile dayalıdır. Ey ayete ve hadise dayalıdır. Tamam mı? Bir kişi ayete, hadise ters düşerek kendi kafasına göre bir ibadet oluşturursa o oluşturduğu ibadet bidaattır. Yani icat ettiği bir e, ibadet bidaattır. Allah katında makbul değildir. Ve hadisleri birçok defa tekrarladık tahmin ediyorum bu kadar tekrardan sonra hepiniz ezberlenmişsinizdir. Bize kim hatırlatacak? Ben amel amel leysa aleyhem vana fe horer Her kim bir amel yaparsa söyle tercümesini. Sen söyle tercümesini rahat kardeş. Her kim dinimizden olmayan bir şeyi bu mu? Sabır mı? Ben amel Her kim bir amel yapıp o amel, amel Kur'an ve sünnete uygun değilse o amel, amel değil. Evet. Ha O zaman bu gibi ibadetleri Tamam mı? Bu gibi ibadetleri yaparken, sünnete aykırı yapmak, bidat olduğu gibi o ibadeti de yapmamış oluyor. Senin karşılığını ağlamayacağın bir ibadeti niçin yorularak yapıyorsun ki? Yani bir adam sana diyor ki, tamam mı? Gel burayı bana kaz ama bak ben sana bir şey vermeyeceğim. Gider misin? Gitmem. Gitmezsin. Para Bu kadar yorulacağım, kazacağım, mazacağım, memne falan filan. E bu ibadet de böyledir bu ibadeti yaptığın zaman eğer sen doğru yapmıyorsan, bunun karşılığını alamayacaksan niçin yapıyorsun? Bir de taşladıktan sonra bir dua ediyorlar, o var mı taşladıktan sonra? Bu, dua. tabi bu o konumuz değildir ama çünkü biz bidantlar üzerinde o o yani sahih olan ibadettir. <gülüyor> yani camratus suhraya geldiği zaman tamam mı? Yedi taş atıyor, ondan sonra sağ çekilerek orada dua uzun mı? şekilde Dünya ve ahireti için duayı. İstediği dua dua yapıyor yani. Özel dua yok. Yok özel dua yok. Ne tevaf ederken özel dua var. Ne de saide özel dua var. Ne de cemreden sonra özel var. Sen, var. Sen Allah'tan ne istiyorsun? Eksiklerin nedir? Ne istiyorsun Rabbinden? Onları isteyeceksin. Ne Dünya konusunda ihtiyacın ne varsa onlar. Ahiret için ihtiyacın ne varsa onu. O kadar. Hı. Bu hiçbir şey, dua falan bilmiyorsan Kur'an oku. Peki hocam Burada, Bismillahirrahmanirrahim. çevrelere giderken, mikrofonlarda Allah'a Allah Allah hakikaten Doğru de. değildir. Değil mi? Bunlar makamlı tekbir yapmak, komutlu bir şekilde tekbir yapmak caiz değildir. Herkes kendi kendisine tekbir yapıyor. Evet. Demek ki demek ki Tekbirin yerine Bismillah Allahu Akbar ve da Subhanallah veyahut da La İlahe demek bunlar nedir? Hepsi bilaattır. O zaman taş atıldığın zaman Allahu Akbar diyecek. Başka bir şey yok. Selamun Aleyküm. Selamun Üçüncüsü bazı şahıslar bu gibi tekbirler üzerinde bir de daha fazla şeyler de okuyor. Örneğin diyor ki bazıları Allahümme cealhu haccan Mabruran ve zemben mağfuran. Ve bu çok yapanlar var ister Türkler olsun, ister Pakistanlar olsun, ister efendim Araplar olsun, kim olsun çokları, mesela hatta bazıları mikata girdiği zaman ihramını giydiği, mesela niyet ettiği zaman diyor ki Allah'ım ec'alü haccü mabruran alakası yok. Sen hacca gittiğin zaman ihramı giydikten sonra niyet, dabeik اللهم hacandır başka bir şey yok. Başka bir şey üstünde ek yaparsan bu nedir? Bu bidattır. O zaman bu gibi şeylerin yani sanat ve selmin sünneti üzerine çıkıp tamam mı? Kendi kafasına göre bazı dualar, bazı şeyler icat ederse ve insanları mecbur kılarsa Allah korusun o insanların yaptıkları bütün günahlar onun amel defterine de günah olarak yazılır. Niçin? Çünkü Allah'ın razı olmadığı bir şey icat etmiş olur. Ve biliyorsunuz Allah'ın razı olmadığı bir şey icade ibadet olarak icat etmeyin hadelili neydi? Bize kim hatırlatacak? Men ehdeh fi alayna. Ehsen. Eyvah. Me neyse min hufuhu radd. Siz tercüme edin. Her kim bizim dinimizde olmayan bir şey icat ederse ondan kabul edilmez merduttur. merduttur. O zaman <gülüyor> icat bilat olduğu gibi o icad edilen şeylere de amel yapmak o da nedir o da bir artır. Evet. Dördüncüsü diyor ki el fi halati Taşları atarken belli belli bir şey yapıyorlar bazıları. Tamam mı? Kimisi mesela esas duruşta duruyor. Elini şuraya koyuyor. Ondan sonra dediğim gibi böyle iki parmak arasına atıyor. Veyahut kimisi efendim işte yani kendini sözde yani tevazü bilmem ne öyle bir şey yoktur. Orada taşları atarken tamam mı namazdaymış gibi bir hareket yok. Ne eller eller mesela elin elin üzerinde tamam mı ne de böyle büzülerek büzülerek veyahut da parmaklar arasında öyle bir şey yok. Gayet normal bir şekilde taşları alacaksın bu elden sor, taşlar sor elde edin mesela alacaksın. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bu kadar bitti. Yok efendim şöyle duracaksın, yok böyle duracaksın, yok şöyle atacaksın, ne yapacaksın? veya da bazıları sol elle atıyorlar. Sol elle atmak da bir dağıttır. Taşlar sol elde olacak, atış sağ elle olacak. Hmm. Bir de, bir de azzebih vel halq. Biliyorsunuz, haccı olan kişiler, 3 tane haccı şi diyor. Bize kim hatırlatacak? İsmet haccı, Kur'an haccı. Ahsen peki bu haçlardan hangi haçlarda kurban var bize kim hatırlatacak? Temettü hocam. Başka? Kıran. Kıran. <gülüyor> evet. Kıranda bile de temettüde ne var? Kurban var. Dolayısıyla burada bu kurban kesen kişiler burada yaptıkları bazı bidatlar var. Diyor ki attasdiku bithemenil hadii. Bazı şanslar ne yapıyorlar? Yani kurban keseceğine diyor ki ben kurban keseceğime bu kurban işte bu et diyor efendim falan nereye gittiğini bilmiyorum. Ben tutuyor ne yapıyor? O kurbanı keseceğine kan akıtacağını tutuyor. O kurban parası kadar gidiyor bir fakire veriyor. Bu caiz değildir. Orada kan akıtılması gerekiyor. Allah Celle Celaluhu ve Vesselam bu şekilde emretmiş. Orada kan akıtılacak. İstersen o eti sen götür. Sen ye dağıt. Eğer sen ee, iyi, dağıtmak istemiyorsan orada vekiller var. Sen vekalet verirsin ve onlar nereye gönderse göndersinsin Artık sen sorunun çünkü sen kan akıttıktan sonra bitti. Bu eti artık onlar eğer hıyanetlik yapıyor, hainlik yapıyorlarsa onlar onların boynunda. Tamam mı? Ve alimler bir ittifak demişler ki kurban konusunda kişi vekalet verebilir. O zaman bir görüyorsunuz orada Mesela raçhi var, şu var, bu var bazı şirketler orada makbuzlar karşısında yani güvenilir insanlar bir rastgele böyle ayaküstü kimseye vermeyin. Çünkü bazı şahıslar bazı şahıslar ayaküstü diyorlar ki işte e, kurbanlarımız var. Bunlar kesmiyorlar. Bunlar böyle milletin paralarını topluyorlar. Bunlar gerçekten yani e, yol kesici insanlar. Orada sağlam şirketler var. Mesela raçhi gibi tamam mı? Böyle sağlam şirketler var yani. Devletin ilan etmiş olduğu güvenilir şirketler. Devletin ilan etmediği şirketler güvenilir değildir çünkü onlar kesmez sırf milletin parasını almak için. Ha o zaman bu güvenilir şirket, tamam mı? Devletin belirttiği, gösterdiği belirli şirketleri, belirli şirketleri vekalet vermek şer'idir. Sen mesela diyor ki diyorsun ki mesela ben bir puan gidiyorsun veriyorsun mesela 500.000 700 mu neyse ondan sonra sana makbuz veriyor onlar kesiyorlar. Ha o zaman ceza ise diyeceksin ki cezadır. Tamam mı? Kurban ise diyeceksin kurbandır. Çünkü o ceza makbuzu ayrıdır. Kurban makbuzu ayrıdır. Peki tanıdığın evet. bir şahsa misin bekar. Şahsa böyle devletin görevlisine de şahsa. Kim kime keserürsen keseriye yeter ki yani oradaki sınırda olsun. Tamam mı? Evet. İkincisi, zebh hacdi temtu'u Mekke'te قبل يوم Bazı şahıslar tamam kurban günü gelmeden önce Mekke'de ne yapıyorlar? Kurbanı kesiyorlar. Bu da kurban kesilmiş sayılmaz. Tamam mı? Çünkü biliyorsunuz hatta hacı olmayan insanlar bile kurban ne zaman kesilir? Bize kim diyecek? Kim hatırlatacak? Bayram namazından sonra. Sen bayramın birinci günü namazdan sonra. Çünkü bayram namazından önce kurban kesen kişi Sadak tamam mı? Hacı olmayanlar. Yani normal olarak ülkelerde tamam mı? Kurban bayramında kurban kesecek kişi imam namazdan çıkmadan yani namazı kılmadan önce kurban kesen kişi o kişi kurban kesmiş sayılmıyor. O sadece sadaka olur. Yani nafile bir sadaka olur. Ama o Borç ondan çıkmış saymıyor Çünkü biliyorsunuz Kurban Bayramı bazılarına göre vaciptir, bazılarına göre sünnettir. İmam Abu Hanife Rahimahullah bazı alimler vaciptir diyorlar. Şimdi İmam Şafii Rahimahullah ve İmam Malik ve İmam Henbel'in bazı görüşlerine göre sünneti müekkededir, bazılarına sünnettir. Ama Allahu Alem doğrusu nedir? Doğrusu vaciptir. Evet yani İmam Abu Hanife Rahimahullah... Allahu A'lem burada Hakk'a isabet etti. Yani burada İmam Ebu Hanife Rahim Allah bu konuda daha doğrudur. Allahu A'lem. Evet. Ee, tamam. İki tane kaldı. Onu söyleyeyim. Üçüncüsü Halk yasar râs evvelen ثumme halk yemînihî Biliyorsunuz saç kesileceği zaman sağdan başlanıyor. Soldan değil veyahut da arkadan değil veyahut da önden değil. Tamam mı? Ali Aleyhisselatü selam saçını kestirmek istediği zaman berbere dedi ki sağdan başla ve deki bismillah. Tamam mı? O zaman hacı olan kişi, umre umreci kişi berbere gittiği zaman bu konuda şuurlu olması gerekiyor. Bilinçli olması gerekiyor. Berber için fark etmiyor biliyorsun. Bunlar çoğu çoğucağın. Adam geliyor soldan başlıyor, arkadan başlıyor, önden başlıyor diyeceksin ki lahdha lev semah. Ebde min el yemin. Sağdan başla. Ondan sonra diyeceksin ki semmi. Bismillah. Ondan sonra sağdan ne yapacak yani? O zaman soldan, arkadan, şuradan, önden, yani alın tarafından başlamak nedir? Bidaattır ve e, sünnete aykırıdır. <gülüyor> bir de bazıları, bu da çok önemli, bazıları şuradan bir kıl, iki kıl, şuradan iki kıl, buradan iki kıl, buradan üç kıl, tamam diyor ben diyor her taraftan aldım. Bu kesinlikle bu nedir? Bu tıraş sahih değildir. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, el halk veya taksir. Ali ve selam saçlarını usturayla kesen kişilere 3 defa merhametle dua yaptı. Tamam mı? Makas ile ve makina ile her tarafını tamim ederek keserse bir sefer dua etti. Tamam mı? O zaman saç zaten onun saçıdır. Bugün çıkmazsa yarın çıkacak, bir ay sonra çıkacak. Saçını haçta ve umrede vermeyen bir adam herhalde kellesini cihatta hiç vermez. Kafirlere karşı. Öyle değil midir? Evet. Adam saçının ta dünyanın sonundan gelmiş Mekke'ye adam hac yapacak. Saçından beyefendi saçından vazgeçmek istemiyor. İşte şuradan bir iras kesiyor, şuradan biraz. Bir de bazıları ne yapıyorlar? Bir gelişte 20 defa, 30 defa, bir defa ömre yapıyor. Bir kıl kes, şuradan bir kıl, buradan bir kıl ve 50 tane ömre yapıyor adam. Ve kesinlikle kesinlikle bu caiz değildir. Hatta Hanbelî fukahasına ha. göre o kişinin ömresi sahih değildir. Çünkü bu vaciptir. Vacibin terki kan gerektiriyor. Ve ne yapıyor adam böyle böyle ondan sonra gidiyor. Kadınsa kocasıyla cinsi münasebet yapar veya erkeksa hanımıyla cinsi münasebet yapıp o zaman ihramlı olduğu halde bu gibi bu gibi mahzurları yaptığı zaman her cemaat için bir ceza gerekiyor Allah korusun. Düşün bu adam bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, on sene sonra belki tekrar hacca gelir. Belki ölünceye kadar bir daha hac yapmayacak. Ve her cinsi münasebetten sonra ve her tırnakları kesmekte, saçları kesmekte bir ceza vermesi gerekiyor. Niçin? Ne gerek var? Bir sefer yap, bir ay sonra senin saçların çıkar. Adam tamam. diyor ki Allah'a rahim. Allah'a fuhru rahim ama iqab kemen ayet ha ya kardeşim Allah gafur rahim ibadetlerde de yani bunu söylemek doğru değildi. Yerinde değildi yani bu söz. Aleyhisselam diyor ki amel kardeşim. Sen bu bu ameli Aleyhisselam'ın sünnetine göre yapmadın. Allah'ın emrine göre yapmadın. Bu senin ibadet makbul değildir. Allah gafur rahimdir. Doğrudur. Ama senin gibi senin gibi inatçı adamlara karşı şedidul iqat aynı zamanda. Tamam mı? Dördüncüsü el ittifak bir halk, bazıı başı, yani başın bir kısmını kesiyor. Ya şurasını, ya burasını, ya burasını ya da dediğim gibi işte böyle. Efendim, kaç e, nedir ona? Aşırıya e, değiyor. Böyle yani nedir bu kadınlar kadınlar cimbusa cimbus da çekiyormuş gibi ya beyefendi şuradan buradan tamam. Bakıyorsun ki adam saçı olduğu gibi. Hiç. <gülüyor> Bazıları diyor ki ben diyor 20 tane ömre yaptım diyor. o ya kardeşim senin saçın olduğu gibi duruyor. Ben diyor işte buradan falan filan. Bu kesinlikle doğru değil. Tabii vaktimiz bittiği için burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve verirse inşallah gelecek hafta pazar günü yine bu saatlerde inşallah <gülüyor> derse <gülüyor> devam edeceğiz. Salallahu alem. Bass Allahu ve Sellem ve ve bihamdik. Şel ve la oynamak haram mıdır? Kim tavla oyunu oynarsa elini domuz kanına bulamış gibi olur. Bu hadis bu hadis sahih'te. Evet. Evet. Evet. Riyaz-ı Salihine müracaat ettikleri zaman bu konuyla ilgili o kumar bağımızdan kalmış kısmına bunu görürler. Aleyhisselatü Vesselam tavla biliyorsunuz tavlanın, tavlanın e, oyun, oyunun başı nedir? Zar atmaktır ve bu zar atmak aynen kişi elini domuz kanına batırmış gibi oluyor. Çünkü ve biliyorsunuz domuz kanı nedir? Necistir. Hem haramdır hem necistir hem haramdır hem necistir. Ve biliyorsunuz biz daha önceden size bu kaideyi öğretmiştik ki her haram necis değildir ama her necis haramdır. Yani altın haramdır ama necis değildir. Sigara haramdır ama necis değildir. Domuz kanı hem haramdır hem necistir. Dolayısıyla tavla oynamak kesinlikle İslam'da caiz değildir. Hocam Allah 55 yaşında uçağa binemeyen kara yoluyla da gidemeyen bir kadın kendi yerine harca vekil gönderebilir mi? Evet. Gerçekten eğer böyle bir şer'i özrü varsa yani uçağa binemiyor, arabaya da binemiyor. Tamam mı? Yani arabaya bindiği zaman başı dönüyor, bayılıyor, hasta oluyor ve da uçağa bindiği zaman yine öyle. O zaman bu kadın kendi yerine birisini, sağlam birisini yani emin birisini vekil kılsın. Rastgele bir adama ha, yerinde hac yapacak bir kişiyi vekil tayin etmesin. Allah'tan korkan, takvulu, kuralları, kuralları bilecek yani şartları, haccin şartlarını, rükünlerini, vaciplerini bilecek. O bir de emin olacak. Çünkü bu ibadettir, bu ibadeti yerine getirmezse adamın parayı ondan alır, ondan sonra gider yatar doğru dürüst ibadet yapmaz veyahut da bidatlar, hurafeler yapar. O zaman o kadının adına yapılacak olan hac nedir? Doğru değildir. Ha O zaman bu kadın gerçekten şer'i yönden bir özrü varsa yerine veki tayin edebilir ama tayin edeceği vekil emin olması gerekiyor. Bir de hac konusunda bilgili olması gerekiyor. Allah kim Kim hacca gitme imkanı bulduğu halde gitmemişse Yahudi ve Hristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur. Hadisini açıklar mısınız? Bu hadis, İmam Elbani diyor ki bu hadis sahihdir. Bu, Umar radiyallahu ta'ala Ta bunu söylüyor. Tamam mı? Ve İmam Elbani diyor ki bu hadis sahih değildir. Allahu alem. Başka hocam diyor ki bir, başka, bir başkanın yerine hacca giden kişi gittiği zaman kendi haccılığını da yapabilir mi? Bir, bir başkasının yerine hacca giden olan bir kişi aynı zamanda kendi Yok, bir kişi, bir kişinin yerine vekillik yapabilmesi için ilk önce kendi adına hac yapması gerekiyor. Yani kendi adına hac yapmayan bir kişi başkasına vekalet yapamaz. Uçam, ben ölen annemin veya babamın için hacca gelebilir miyim? Ha, gelebilirsin, gelebilirsin. Ama kendisi hac yapmamış oluyor. Yok, kendisi hac yapmadıysa olmaz dedim. Yani önce bir kişi kendi başlayayım. adına hac çünkü hac biliyorsunuz ömürde bir sefer her müslüman üzerinde farzdır. Dolayısıyla bu müslüman kişi hac yapabildiği halde kendi adına hac yapmadıysa para karşılığında başkasının Hı. vekilliğini de yapamaz. Önce kendine. Naim, <gülüyor> vallahu <bu> alem. Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Hacca gitmek isteyen biri bulunduğu ülkenin kanunlarına aykırı olarak hacca gitmesinde bir sakınca var mıdır? Özellikle Türkiye için kasap olarak ya da başka bir ülke hacisi olarak gitmekte bir sorun var Hiç sorun yok. Nereden gelirse gelsin, tamam mı? Vazifeli gelmiş. Çünkü hac esnasında ticaret yapmakta bir beis yoktur. Tamam, tamam mı? Eğer memur olarak, görevli olarak hacca gelecek olan kişi hac günlerinde şartlarında, vaciplerinde halel yapmıyorsa hem vazifesini yapar hem de haccını so, yapar. Yok. So, Eğer bu vazifeyi ona verecek olan kişi, örneğin so, so. onu kasab olarak gö gönderecek so, so. olan şirket dese ki sen işini terk edip hac yapamazsın derse bu şartı koşarsa o zaman o kişi hac yapması caiz değil. Çünkü Allah-u Teala diyor ki el muslimune ala şurutin ona şart koşuyor diyor ki bak arkadaş ben seni kasab olarak gönderiyorum. Kalkıp da benim işimi ihmal edip de gidip hac yapamazsın. O zaman bu, bu şekilde gidersen seni gönderirim. Eğer yok ben seni göndereceğim ondan sonra işimi ihlal edeceksin ben seni göndermem. Yok diyor ki adam Tabi yalandan duyuyor ki tamam ben diyor şartlarını kabul ediyor. Ondan sonra gidiyor. Ondan sonra bu kişinin bu şirketin veya da bu kişinin bu anlaştığı kişiye ne yapıyor? Hainlik yapıyor. Bu caiz değildir. Allahu u Alem. Aç insanlar varken hac ve umre yapmak uygun olur mu? Kendisi hac. Bütün ac, ac olan insanları yediremez ki kendisi. Doyuracak gücü var, Doyuracak mı? Gücü var mı bu adam? allah Allah Sallallahu Sallam diyor ki ve Allah Celle Celaluhu Kişi hac yapmak için gücü varsa yani yol gidip gelinceye kadar. Mesela evliyse hacca gidip gelinceye kadar çoluk çocuğu kimseye muhtaç olmayacaksa. Bir de kendisi gidip gelinceye kadar kimseye muhtaç olmayacaksa dilencilik yapmayacaksa. Bu kadar para onun cebinde bulunuyorsa hac onun üzerinde farzdır. Sen git hacını yap zengin olanlar millete mesela versinler. Vermedikleri zaman sen sorumlu değilsin. O zengin olanlar veya hatta ülkeler, hakimler, devletler sorumludur. Allah-u Alem. Çünkü arkadaşlar bak haç İslam'ın rükünlerinden tamam mı? Dördüncüsü veya da üçüncüsüdür. Bir rivayete göre dördü, beşincisidir. Bir rivayete göre dördüncüsüdür. Çünkü biliyorsunuz İslam'ın rükunlarında birincisi, ikincisi, üçüncüsünde burada tertip şarttır. Ama dördüncüsünde ve beşincisinde tertip şart değildir. Yani kelime-i şehadet, ondan sonra namaz, ondan sonra zekat. Bu tertip şarttır. Yani bu tertip vaciptir. Mesela kelime-i şehadeti getirmeyen bir adam namaz ne yapamaz? Namaz ne yapamaz? kılamaz. Namaz kılamaz. <gülüyor> Tabii namaz kılamadığı gibi zekat da veremez. Ama kalkıp ilk önce zekatı verecek kelime-i şehadeti getirmemiş. veya hutta zekatı verecek kelime-i şehadeti ve namazı kılmamış. Ama kelime-i şehadeti getirmişse, namaz kılmıyorsa burada zekatı verebilir. Tamam mı? Adam biliyorsunuz nice insanlar namaz konusunda tembeldirler, namaz kılmıyorlar. Biliyorsunuz Ahmet bin Hembel'e göre namaz kılmayan kişi dinden çıkar kafir olur. Ama Cumhur Ehl-i ve Cemaat'ın cumhuruna göre yani İslam ümmetinin cumhuruna göre namazı kes yani ey inkar ederek veyahut da büyük şirk ve büyük küfür koşmaksızın namazın terki küfür değildir, masiyettir, fıstır yani en büyük günahtır. Ha o zaman ondan sonra namazdan sonra, zekattan sonra ne geliyor? Bir rivayete göre oruç, ondan sonra hac, diye bir rivayete göre hac, ondan sonra oruç. <gülüyor> tamam mı? Konu neydi? Hacı Umre'yle hakkında. Aç varken Hacı Umre'ye gitmek Efendim? Aç var. insanlar varken diyor, Hacı Umre'ye gitmek caiz mi? Yani dedim ya acizane yani mesela adam kelime-i getirmiş, namaz da kılıyor hacı mesela zekatını da veriyor veyahut da kelime-i getirdi diyelim ki hacını şey namaz kılmıyor ve zekat vermiyor. Ama bu adam kelime-i getirmiş ve bu kelime-i inanıyor ve manasını da biliyor. Büyük şirk ve büyük küfür koşmadığı müddetçe gidip hac yaptığı zaman o zaman İslam'ın iki tene rükrünü getirmiş oluyor. Diğer rükrünü ihlat ihmal ettiğinden dolayı bu nedir? Bu büyük günahtır. Allah Celle Celali onu affetmezse azap eder, affederse azap etmeden cennete koyar tamam mı? O zaman kişiyi hacca yol yani gidip gelinceye kadar kendisi ve çoluk çocuğu aç kalmama maksadıyla, kimseye muhtaç olmama şartıyla mesela diyelim ki Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac yapmak için mesela ne kadar alıyorlar? Mesela diyelim ki 2000 2000 euro. Öyle mi? 2000 euro mı alıyorlar? 5000 lira Türk parası işte. 5000 lira Türk parası var. Mesela cebinde 10.000 lira para var. 5000 lira bunu hacca götürüp getirir diğer 5000 lirada kendisi gidip gelinceye kadar çoluk çocuğunu ne yapar? idare eder. O zaman bu kişi üzerinde haç farzı. Yok. Efendim ben emekli olacağım. Emekliliğimi alacağım da tazminatımı alacağım. Ondan sonra hacca gideceğim. O adam bir sürü parası da var. Alıyor mesela 2000-3000 Türk lirası maaş alıyor. 2000 lira alıyor. Ve biriktiriyor. Parası da var. 10.000 lirası var. 15.000 lirası var. Yok. Yani şu şu İnanç var veyahut da bu anlayış var. Zengin olacak da ondan sonra hacca gidecek. Öyle bir öyle bir dava yoktur. İlle de zengin olacak bu kadar apartmanı veya da şu kadar değil. Hac buluyorsa demin dediğimiz gibi mesela 2000 euroya gidiyorsa o zaman yanında mesela 5000 euro var. 2000 euro ile hac yapacak, 3000 euro çocuk çocuğuna gidip gelinceye kadar yeter. Bu işin üzerine hac yapmak farzdır. Allah'u alem. 40 yaşından itibaren namaza başlayan kişi, gençliğinde kılamamış olduğu namazları nasıl kılabilir? Bunun hükmü nedir? Burada namaz, biz buna birçok sefer, birçok defa soruldu ve değindik buna. Cumhur'un meselelerine göre, yani İmam-ı Şafi'ye göre, i̇mam Hanefi'ye göre, tamam mı? İmam-ı Hanefi'ye göre, burada namazını terk etmiş bir kişi, onlara göre mutlaka ne yapması gerekiyor? Kaza etmesi gerekiyor. Ama sahih görüşe göre, bir kişi kasden bilerek hamden namazı kılmadıysa ve namazı geçiriyor. Örneğin maç var ve adam oturuyor akşam namazında maç var. Ne yapıyor burada? Maçı seyrediyor, akşam namazını geçiriyor ve namazı kılmıyor. Bu adam bu namazı kaza etmek ona düşmez. Burada büyük günahkardır, <gülüyor> büyük masiyet yapmış oluyor ve bu namazı kaza etse bile... Allah ondan kabul etmez. <gülüyor> Niçin? Çünkü bilerek namazı terk ediyor. Maç namazdan daha önemliyse o zaman git bu ibadetin karşılığını maç sana versin. Yani bu bir tek farz sahi. adam adam 20 sene adam namaz kılmamış bilerek terk etmiş. Cahildir şudur budur. Ahmet bin Hembel'e göre kafirdir dinden çıkar. Cumhur'a göre kafir değildir. Büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe kafir değildir. O zaman ne yapması gerekiyor bu adam? Bu adam elinden geldiği kadar çok sadakalar yapsın, oruç tutsun, hayırlı ameller yapsın, çok nafile namaz kılsın. Tamam mı? Nafil bütün mesela namazdan önceki ve namazdan sonraki sünnetleri kılsın. Teheccüd namazını, duha namazını, bir de mutlak namazlarına mesela riayet edebilir. Mesela sabahtan öğlen namazı arasında mesela burada mutlak namaz yani sayısız. Sayısız mutlak namaz, nafile namaz yapabilir. Ondan sonra mesela öğlenle ikindi arasında mutlak namaz, nafile namaz kılabilir. Ve bu şekilde sadaka yapar, mucahitlere yardım eder, Pazartesi dur kadınlara, yetim oruçlar, da, Efendim? Pazartesi peşinde oruçlar. Ha, yani diyorum ya oruç, nafile yani her çeşit nafile ibadet yapar. Çünkü öbür dünyada Allah Celle Celaluhu hayır amelini ve kötü amelini tartacak. Tamam mı? hayır ameliyle bu kötü amelleri arasında Allah celle celaluhu dar tıktan sonra yani şey yaptıktan sonra ne yapıyor bu bunun karşılığını. Çünkü mesela Allah Allahın Resul diyor ki yani Allah celle celalü öbür dünyada diyor ki mesela kıyamet gününde bakınız diyor. namazı eksiktir. Peki diyor nafile namaz kısmına bakınız. Eğer nafile namaz kısmında namaz kısmında nafile namazları varsa, hayırları varsa bu onun yerine sayılıyor o zaman en doğrusu 40 sene, 10 sene, 20 sene namazı terk etmişse, o geçmiş namazları kaza etmek ona düşmez. Çünkü kaza etse bile Allah Celle Celaluhu onun amelini kabul etmez bu hadise göre. Ne yapması gerekiyor? Kaza etmeyecek ama çok hayır ve çok sadaka ve çok nafile namaz kılacak vallahi ve alem. Bir, bir de hocam, ben bir vaat isterim kendimden, kendi fikrimden. Eğer ben azasız, belasız koluma çocuğuma Allah iliştirirse 5 gün Allah rızası 3 gün oruç tut, tutayım diye bir vaat ise, nasıl oluyor bu? Yani, sorun güzelse, Ben de soru soracağım. Soruma cevap ver ona sonra ben senin soruna cevap vereceğim. Yalla sen öyle dedin. Hadi kazasız, belasız gitmedin. Kaza oldu mesela. Ne yapacaksın o zaman? Korktun. O zaman tut. Yok yani o zaman tutmayacaksın. Çünkü sen Allah'a şak koymuşsun. Ya Rabbi, beni çoluk çocuğuma kazasız belasız götürürsen ben senin için beş gün oruç tutacağım. E, sen kazasız belasız gitmedin. Başına kaza geldi. E, o zaman diyor. ya Rabbi, sen beni sağlam götürmediğin için ben sana oruç tutmayacağım. Bu doğru mudur? Yani bu ölmedi hadi ölmedik ettik vardık ölmek <gülüyor> edimizde. Kazayla da olsa gittik ya. yani. Bu olur. Vali tek oldu Bak amca. Bu adak konusuna gidiyor. Arapça Türkçe adak deniliyor. Türkçe Arapça nedir deniliyor. Sen muaddedin. Hahm. <gülüyor> tamam Aslında nedir yapmak yani adak yapmak caiz değildir. Çünkü sen Allah'la sanki haşemekle <gülüyor> Alışverişi yapıyorsun. Aha. Ya Rabbi, tamam mı? Diyorsun ki mesela benim oğlum askere gitti. Benim oğlum Şırnak köylerinde askerlik yapıyor. Benim oğlum orada ölmeden, tamam mı? Sağ salim dönerse. askerliği bitirip dönerse, dönerse, Ya Rabbi ben senin için 10 tane koyun keseceğim. Sonra senin mesela Allah göstermezsin, senin oğlun öldü. Sen şart koştun. Benim oğlumu sağlam getirirsen 10 tane koyun keseceğim. Ama senin oğlun vuruldu, öldürüldü mesela. O zaman koyun kesmeyeceksin. Allah Celle Celaluhu senin onun bunun yani mahluk insanlara ihtiyacı yok ki. İnsanlar, insanların Allah'a ihtiyaçları var. Allah Celle Celaluhu'nun insanların ihtiyaçlarına yani insanlara muhtaç değildir. Ne ibadetlerine muhtaçtır. Bütün dünya İbadet etse Allah Celle mülkünde mülkünden bir miskazerra kadar bir şey fazla olmaz. Tamam mı? Ve bütün varlıklar onun mülkünden yiyip memle yapsalar yine onun mülkünden bir miskazerra kadar bir şey eksik olmaz. Ha o zaman bu şartı koşmak caiz değildir. Ama bu şartı koştuysa ya Rabbi mesela adam mide hastalığına yakalandı. Ya Rabbi bana şifa verirsen ben sana kurban keseceğim. Ve Allah ona şifa verdi. Başlangıçta bu şartı koşması haramdır, caiz değildir. Ama koştu cehaletinden dolayı ve Allah ona şifa verdi. Midesini iyileştirdi. O zaman kurban kesmesi vaciptir. O şartı yerine getirmek üzerinde borçtur. O borcunu eda etmezse tıpkın namazı kılmadığı gibi orada nasıl ona Allah ceza verecekse orada da ne yapacak Allah Celle Celaluhu onu affetmezse ona ceza verecek Allahu alem. Son soru hocam. Hangi soru? Şu abi. Yok bu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye kaçtı? Bismillahirrahmanirrahim. Yani burada az e, kadının erkeğin avretine Soruyu iyice ne? Soruyu iyice Kadının erkeğin avretine erkeğin kadın avret avretine dokunduğu zaman gusül almak. Baba. Mecbur Kadının kendi avretine veya erkeğin kendi avretine veya erkeğin kadının avretine veya kadının erkeğin avretine eli değmesi konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Ey, bir kişi kendi ön avretine yani zekerine eli dediği zaman Şafiiye göre abdest bozulur. Hembeli alimlerin bir kısmına göre bozulur, bir kısmına göre bozulmaz. Mesela Ebunbaz İmam Ebunbaz rahimehullah aynen Şafii gibi düşünüyor. İmam İbn Üzeymir rahimehullah Şafii gibi düşünmüyor, tamam mı? İmam el-Bani yine o şekilde Şafii gibi düşünmüyor. Hanefilere göre yine Hanefilere göre kişi elini avretine vurursa yani zekerine, tamam mı? Ve Yahutta dübürün halkasına kalçalara değil dikkat ediniz. Dübrün halkası ya yani diyelim ki bu kalçalardır. Bu da dübrün halkasıdır. Kişi elini buraya vurduğu zaman Şafii'ye göre abdest alması gerekiyor. Veyahutta kadın ferci. Kadın ferci buradaki yani şeylere e, dudaklan yani fercin dudaklarına elini vurduğu zaman abdesti bozulur. Ama şuralarına kılların olduğu yere elini vurduğu zaman abdesti bozulmaz. Erkeğin erkek metenvekerine buraya değdiği zaman Şafiiye göre Baba bazı alimlere göre abdest bozulur ama gusül abdesti gerekmez. Abdest şafiilere göre abdest gerekir, gusül abdesti gerekmez. Gusül abdesti şehvet ile ondan meni gelirse husul abdesti yapılır. Tamam mı? Şehvetsiz gelirse. Şehvetsiz gelirse zaten şehvetsiz geldiği zaman yani böyle sıçrayarak gelmiyor biliyorsunuz meni. Evli olanlar bilir. Meni şehvetli geldiği zaman sıçrayarak gider, yani uzağa doğru, evet. tamam mı? Onun için bazı erkekler bu sıçrama, meni sıçrama şeyi zayıf olduğu için, yani rahme, rahme girmediği için, kadın rahmine tam düşmediği için bakıyorsun ki çocuk olmuyor. Ve doktora gittikleri zaman arzak kimden çıkıyor? Erkekten çıkıyor, kadından çıkmıyor. Ve bazıları kontrol etmeden hanımlarını boşuyorlar, sanıyorlar ki bu arza kadındandır. O, o böyle yapan kişi erkekler kadınlara zulmetmiş oluyorlar. Ha o zaman sıçriyara gitmese o zaman ne olur? Fercin hemen yani yakın tarafında kalıyor. içeri girmeyince kadın nasıl hamile olacak? Tamam mı? Ha o zaman şehvetle yani lezzet, şehvet dediğimiz yani lezzet gördüğü zaman evet. bu ister uykuda olsun, ister uyanık olsun. Tamam mı? Ha o zaman böyle geldiği zaman ne olmuş olur? Burada usul abdesti alması gerekiyor. Ama vekeri uyanık değildir. Yani yatıyor. Tamam mı? Vekeri yatıyor ve kendiliğinden meni çıktı. Burada usul abdesti gerekmez. Burada sadece abdest alınır. Ama veker tam yüzde yüz dikilmişse ve orada lezzet duyarak meni sıçrarsa işte o zaman usul abdesti gerekiyor şarttır. tamam mı? Ama burada dediği Meselede Ahmet bin Hember'in iki görüşü var. Bir görüşe göre abdest bozulmuyor, bir görüşe göre bozuluyor. Şafi'ye göre kesinlikle bozuluyor. Ve İmam Elbani Rahim'e Allah diyor ki en doğrusu bu konuda Allah'u alem en doğrusu İmam Abu Hanife'nin görüşüdür. Yalnız İmam Abu Hanife Rahim'e diyor ki Hatta şehvetle bile dokunsa bozulmaz. İmam Elbani Rahim'e Allah İbni Teymiye'nin çizgisinde İbni Teymiye rahimallah diyor ki Kişi elini zekerine veyahut da kadın fercine vurduğu zaman, tamam mı? Veyahut da anne, küçük çocuğu var, oğlan veyahut da kız altlarında pislik yaptıkları zaman ne yapıyor anne? Çocuğun altını yıkıyor. Kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun. O zaman o anne eli çocuğunun zekerine veyahut da kızın fercine değdiği zaman abdestu bozulur şafiye göre. Tamam mı? Ve biliyorsunuz anne çocuğunun Çocuğunun altını yıkadığı zaman hiç lezzet duymaz. Yani şehvet duymaz çünkü bu onun kızıdır ve onun oğludur. Ha o zaman İbn-i Teymiye'nin görüşüne göre ve en doğru da allah Allahu Alem anne çocuğun altını yıkadığı zaman şehvet duymadığından dolayı lezzet duymadığından dolayı abdesti bozulmaz. Ama Şafi'ye göre bozulur. Yalnız gusül konusunda gusül abdesti konusunda bir ittifak gusül abdesti gerekmiyor. Abu yani şehvetli bile olsa abdesti bozulmaz yani mesela bir erkek zekeriyle oynuyor ama meni getirtmiyor erkek mesela evlidir hanımından uzaktır veyahut da gençtir evli değildir kendi kendini, kendini yani lezzet duyması için ne yapıyor zekeriyle oynuyor veyahut da kız veyahut da kadın kadın kocasından uzaktır ferciyle oynuyor Veyahut kız evli değilse Ferciyle oynuyor lezzet duymak için Burada lezzet duyup da meni akmadığı müddetçe O zaman abdest de gerekmez Usul abdesti de gerekmez Ama burada İbni Teymiye'nin Görüşüne göre İb İmam Elbani de Bu görüştedir diyor ki Kadın ve erkek lezzet ile ferçlerinde Oynadıkları zaman bu lezzetten dolayı Şehvetle dokunduğu için Abdest bozulur ve en doğru görüş çünkü biliyorsunuz iki tane hadis var. Bir hadiste Ali Vesselam diyor ki kişiyi dekarına eli değdiği zaman abdestü bozulara abdest alsın. Diğer bir hadiste sahabiye diyor ki o senden bir parçadır diyor. Bacağına değindiğin gibi ha bacağına değinmişsin vücudun herhangi bir tarafına değinmişsin Hadekerne dekarına değinmişsin abdest bozulmaz. İmam Elbani Rahim Eul'a diyor ki her ikisi de sahihtir. Şafiiler diyorlar ki bu mensuhtur. İbn Baz aynı şeyi söylüyor. Tamam mı? Ve İmam Elbani diyor ki mensuh, nasih ve mensuhun tarihini bilmediğiniz müddetçe buna mensuh hükmünü söyle vermemiz doğru değildir. Mensuh ey iptal edilmiş. Bu iptal edilmiş hadisin tarihini biliyorsan hani bu mu daha önce budum, bu mu daha önce tamam mı? Tarihsel yönden bu önceki ve sonraki hükmünü bilmiyorsan sen buna mensuh hükmünü veremezsin. Ama gerçekten biliyorsan tarihsel yönden bu mu daha önce o mu daha önce bu mu daha sonra o zaman eğer gerçekten bu tarihsel şeyi biliyorsan o zaman doğrudur bu mensuhtur yani iptal edilmiştir ve söyledikleri gibidir. Ama İmam El Vali diyor ki Allah bu fetvayı veren alimler diyor mensuhun tarihsel yönden yerini vermemişler ve diyor ki bu mensuhtur peki nereden biliyorsun mensuh olduğunu? Hadi bize ispat etmensuk olduğunu. Ve İmam-ı Bün aynı görüştedir rahim İmam-ı Bün diyor ki her iki sahih hadistir. Her iki hadis sahihtir. Ve sahih olduğundan dolayı şehvetsiz değindiği zaman abdest bozulmaz. Şehvetle değindiği zaman abdest bozulur. Wallahu alem. Sübhaneke Allah'ım ben. Hada Wallahu a'lam. as aleyhi ve sellem ve bayi nebine Muhammed'in aleyhi ve sallallahu ve sellem ecme'in. Sübhaneke ve hamdik. Şehad la ilahe illa estağfiruka ve tuğbu ilayyik. Bize acelaklaşık. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz, nasıl dirilirseniz öyle haşrolursunuz. Bu sahih bir hadis mi? Vallahi ben böyle bir hadis bilmiyorum. Yok mu böyle? Yani bunu şey bir hadis olarak söylüyor. Nasıl yaşarsanız ölürsünüz. <gülüyor> can, benim ben yok böyle bir hadis bilmiyorum. Hocam ölecek e, halde verilecek bir e, hadis var. Mi? Sen, evet. mi? Efendim? Efendim? öldü halde yani, mahşer üzerinde ölür, o şekilde, daha çok, çok o şekilde o hadis on sahihtir. On sahihtir. Yani mesela adam tam zina esnasında evet. öldü. Evet. Nasıl o zina yaparken aynen. öldüyse, dirildiği zaman aynen o şekilde dirilecek. Aynen. Adam alkollü içki içerken öldü, dirilirken mahşerde alkollü içki içerek gidecek. Adam öldürdüyse, o uçakla veya O uçağıyla veya O uçuşla O tabancayla neyse, e ya bu ülkeden öldüse namaz kılan öldüse dirilecek. Evet, veya namaz kılan kişi öldü bir kişi tam namaz kılarken dirilecek. Ha. Yani herkes öldüğü şey üzerine dirilecek. Bu hadis sahiptir. Ha, Ama Öğren senin seniz söylediğin... Allah'ın evet. bu menajem boyu boyu muhtar, evet. o vadara köy yok, buul da yok, evet. namaz kılmıyor. O kadarı da boğulca yapıyorum. Ama hiç dinlemiyor, bir Cuma kılıyor. Ne, ne gibi buna hareket yapacağız? Bana tercüme et. Bunun mevzulüye cümaya geliyor mu, gelmiyor Kızım koyar ya, tamam. Benim bir büyüğüm var, namaz kılmıyor. Nasihat da ediyor, beni dinlemiyor diyor, ne yapıyor? Türkçeyi Türkçe'ye tercüme ettin. Nasihat etmeye çalışacaksın. Cehennemle tehdit edeceksin. Şahallah bunu böyle evet, kılmadığın zaman Allah Celle'ye inkar ediyor mu? Yok, Baza, yok. yok. Yani reddetmiyor. Namaz haktır falan filan şudur budur söylüyor değil mi? Dumay kuruyor hocam diyor. Yok ama yani. kalabilir canım. Ama bayağı da hoca hoca dedi. İyi alim bir hoca da ders gördü. Namaz kul biliyor ya. baya. Hem de bak Doğru görüşe göre yani cumhurun görüşüne göre bir müslüman kelime-i şehadeti getirdikten sonra büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe o kişi kafir değildir ama büyük günahkardır. Namazdan namazı terk konusu namazın terki büyük günahkardır. Büyük günah. Sade. Sade namazı kılmıyor bak. Yani sahabeti çok başka bir yok. Lakin ben rahatsız oluyorum onun namaz kılmadığına, bundan niye sürekli oluyor mu ben? Senin yanında mı yaşıyor? Yukarıda yaşıyor, Hayır, benden ayrı yapma. İşte namaz vakti geldiği zaman çıkıp onu uyandıracaksın. ya? kapıları çatır çatır vuranak gidiyorum yağmıyor. <gülüyor> tamam sen görevini yap, görevini yaptıktan sonra tamam. Ama sen görevini yapmadan, kapısını çalmadan veyahut da telefonla onu uyandırmadan namaz kıl demeden tamam sen de ihmal edersen sen de sorumlusun çünkü senin mahiyetindedir. Ben diyor mu bağırıyorum. Hacem eline gezer kapıyı bile söküyeceğim ben işte. Senin yanında olduğu müddetçe senin sorumluluğunda sayılır. O zaman sen devamlı vazifeni yapacaksın. Yok senin yanından ayrı yaşıyorsa senden ayrılmışsa sen ondan sorumlu değilsin benden ayrı ama ayrı olup da o yoksa da türlü bir acıda da iyi iyi de ayrı işte bu senin, yerden, yer, yer. işte bu senin oğlun olduğu için cehenneme girmemesi için sen sen de cehenneme girmemen için ve da görmemen için son noktan kurtulman için her namaz vaktinde diyecek onun yanına çıkacaksın oğlum hadi namaza git Gitmezse sen vazifeni yaptın. Sen bir bin yapacak orada? Yani bir de kurtulacak orada. Ona mı? İşte Allah onu affederse cennete koyacak. Affetmezse cezasını verecek. Bana de Cezasını bitti sonra. diyorum? durucu mu ondan ya? Sen vazifesini yerine, vazifeni yerine getirirsen Allah seni affeder. Ama sen vazifeni getirmezsen, onun namaz namazı terk etme konusunda hiç rahatsız olmuyorsan, o zaman sen de sorunlusun. Ama sen rahatsız oluyorsun, değil mi? Tamam. Sen rahatsız oluyorsan, ondan bu konuda da razı değilsen o zaman sen inşallah sorunu değilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla mı fazla? Şöyle bir hadis var böyle. Kişi sevdiğiyle birlikte karşılanacak de... ahirette. Evet bu hadis, hadis sahih. Kim seviyorsa. El-mer'u ma'a men Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani öbür dünyada. onlar tarafta ondan sonra olacak. Evet. Benimle beraber gidecek. Yani o Allah'tan temenni edecek. Allah Celle Celalü o sevdikleriyle her şey Bir de Dünyada kişi bir şiik, şey, bir kişiyi sevdiyse o kişi de Müslümansa o kişi temenni etti an Allah terle evet. celal ona yapıyor. Buna hemen istediği an onun yanına geliyor böyle. Ya Rabbi ben filan filan arkadaşı dünyada arkadaşım, namazlıydı, yazlıydı falan filan şudur budur neyse işte seviyordum falan. Yani o dünyada arkadaşlık istiyorum ki bu dünyada da göreyim falan filan. Tamam. Allah Celle Celaluhu e onu isteyene bir bakıyorsun ki onun yanında. Beşerim hocayı Allah için seveyim. Allah razı olsun Allah. Rabbim bizi yani Allah rızası için sevgiyi. yüzünden Biz millen Allah rızası sevenler Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelecek. Yedi zümreden birden. Gerçekten var. bu hadis sayıdır. Çok önemli bir şey yani bu. Yedi zümreden biri sonra Allah rızası sevenler. Menfaat olmadan. Tabii canım. Ali İhsan diyor. Mevcut bizim sevim diğim oluyor hocam. Çünkü bize ilim öğretiyor. Burada mevcutları yok, kaydaları yok bizde. Ali İhsan diyor ki, el-hubbu fil-lla ve al Allah için seversin, Allah için boz edersin, Allah için bir şeyi. Sevdiği zaman yine Allah için seveceksin. Bir şeyden boz ettiği zaman yine Allah için boz edeceksin. Evet. Oğlum bile olsa, hanımın bile olsa, baban bile olsa. Baban kılmıyor, namaz kılmıyor. Dünya konusunda ona itaat edeceksin, ona iyilik yapacaksın. Ama namaz kılmadığı için Allah namazdan dolayı onu sevmeyeceksin. Yani din konusunda değil, din konusunda sevmeyeceksin. Yani dünya konusunda anneye, babaya e, haksızlık yapmak Allah katında. En büyük hatta kafire bile olsa, kafir bile olsa annesi babası. Dünya konusunda onlara onların kalplerini kırılması kesinlikle caiz değildir. Ama Allah'a isyanda itaat yoktur. Allah'a isyanda onları sevmiyor. Tabi canım. Ali İstasyan diyor ki Allah'a isyan konusunda hiçbir mahluka itaat yoktur. <gülüyor> Yok, yani Perşembe, Perşembe ve Cuma günleri ölen kişiyi yani inşallah yani demek ki her çünkü Perşembe ve Cuma günün ölmek gerçekten çok güzeldir. Yani ona hesap sorulmuyor mu? Yok, sorulmuyor değil değil. Allah değil. Allah. In. Hocam yani ölüye anlaşılıyor yani, ki bu adam yani gerçekten iyi, insan. iyi bir insan Şu ama, ama yani. adam sorulmayacak diye bir kaide o Herkes sorulacak. İyi olduğunu gösteriyor yani bu insan Yani iyi olduğunu anlaşılıyor. Kur'an okumak Ölü. var mı yok mu hocam? Ölüye Kur'an okumak yok. Ama okuyorlar hocam hey Okumayacaklar. Biz mübarek perşemde cuma açanları Kur'an okuyor ölülere. Doğru, bu, değil Doğru değil bu. okuyor Doğru değil bu. Yani sen yine Kur'an-ı Kerim okuyuyorsun. Yine okuyor ama ölüler için değil. Kendin oku Kur'an-ı Kerim sen nasıl fayda bulsun? Okuyun ama rup, ölüler için niyet dokma. Ama hocalar diyor onun dedi hocalar Cuma gün, akşamları ruhlar gelirmiş. Efendime şöyle evlere, olur. bacalara veya gönderiyorlar. Misafir oluyor. Üçer, onlara Kur'an olmaz, okunmadığı zaman onlar üzülerek, üzülerek giderler mi? Doğru değil bu amca doğru değil bu Allah ve Resulüne iftiradır gerçekten. Çünkü ölü kendiliğinden nasıl gelecek panceraya <Gülüyor> <gülüyor> asıl? <alors. Gülüyor> Ölmüş zaten. Ruhu yani. Ölmüş, toprak olmuş, gitmiş. Yani ruhu diyor ya, ruhu geliyormuş. Ruh, gelmez, ruh. gelmez, ruh gelmez amca, Ruh gelmez. Ruhlar bağlanmıyor hocam öldükten sonra Allah. Bu bazı kişiler inancı görüyor mu? Yani, yani ölen kişiler, biliyorsunuz, yani ve inancına ya. göre, kişi öldükten sonra kesinlikle gelmez. Onun için bizim Türkiye'miz, geçen hafta ben yine değindim hacizane, <Gülüyor> Mesela bizim Türkiye'de şu an hani Türkiye'de bu şey Şifkat Tepe bir, hmm. bir dizi var. Şifkat hmm. Bir de bir, kaç tane diziler var böyle bu asker, terörist üzerinde çeviriyorlar ya. Yani. Hı. Hmm. Bir bakıyorsun ki mesela başrollerde oynayan kişiler bir çıkmazlıkla karşı karşıya geldikleri zaman bir bakıyorsun ki birden bir kişi çıkıyor ve tabii kaç kişi yani sözde bunlar şehittir Çenakkale şehitleri. Evet. Ondan sonra geliyorlar bunları kurtarıyorlar. Yardımcı tamam. Ha. Yani neymiş? Bizim Türk toplumuna göre ve daha doğru diğer Araplar ülkelerinde de böyle bir inanç var işte. Şehitler neymiş? Gezermiş. Savaş sahalarında devamlı. Savaşıyorlarmış. Şehitler ölmez diyorlar ya onun için diyorlar. İşte oradaki ölmezler gerçekten. Aleykümselam. Yani gerçekten şehit gitmişse orada yani berzahi yönden adam şeydir. Ama dünyadan alakası kesilmiştir. Şimdi ve Selam kabrini açarsan Şöyle iğneyi batır, kan çıkacak. Ama ölüdür. Allah Celle Celaluhu Nebi ve Resuller'in ve gerçekten şehitlerin vücutlarının yenmesine ha, yere haram kılmıştır. Allah Celle Celaluhu bunların cesetlerini ye, yerin, bunların cesetlerini yemeyi haram kılmış. Yani bak toprak nasıl Allah'a itaat ediyor, insanlar Allah'a itaat Yok. etmiyor. Bir insan c c ce o insan şey yani iyi olduğuna malamettir. Bez sene sonra açtığınız mezarı çürümemiş. Aynen duruyor. O insan iyi olduğuna malamettir. Tabii canım ne demek kim? <gülüyor> i̇şte geçen şey diyorlar mesela. Rahmetli <gülüyor> <gülüyor> Turgut Özal'dan için kabrini incelemek için açtığınızı ses aldılar ya. Bakmışlar aynen duruyormuş. Ama bu doğru değilmiş ya. Bu Belden aşağısı çürümüş. <gülüyor> Belden yukarısı Öyle mi? Evet. Ne diyorlar? Ne bu bu ayet biri? Müslüman diyorlar yani. Şüphesiz. Şüphesiz. Şüphem. Allah name. Mekki adam adam. iman üzerinde ölmüş yani. Bu bilgi, yani eğer eğer mumlaştırmamışlarsa tabii. Çünkü bazı ne yapıyorlar? Bazıları mumlaştırıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Yani eğer gerçekten mumlaştırılmamışsa ve gerçekten ilahi yönden, rabbini yönden bu adamın vücudu bozulmadı demek ki bu adam gerçekten hayır üzerinde öldü. He. Ben istemiyorum. Şey Bayramları, bayram, Arifeli. Arif e, o ben yerim Medeniyetlere ziyaret ediyorduk. Bayram günleri, mezarları ziyaret ediyoruz Arefa günü. Kur'an okuyoruz, Yasin. O orada okuyor. Diyor hocalar diyor mesela. Bu hocalar da Oy. Mezarlıkta yatan ruh, annen, baban, evladın yedir. Orada, siz göremezsiniz diyorlar. Onlar sizi Bıramız. görür. Bıramız. Bak amca, mezarları ziyaret etmek her, açın, her an için yapılır. Ama bir gün tahsis etmek caiz değildir. Sadece mesela, de, her mesela kabirleri, her perşembeye tahsis etmek caiz değildir. Ama mezar mezarları ziyaret etmek her an için gidebilirsin. Ama gün tahsis etme. Yani illa da Perşembe günleri veya ota illa da bayramdan bayrama veya ota illa da Cuma günleri değil. Mesela ne zaman kendini görürsen giz ya. Çünkü Aleyhisselam ilk önce mezarları ziyaret etmeyi kadınlara ve erkeklere yasakladı. Ve Aleyhissalatullah aleyhisselam dedi ki. Sizi kabirleri ziyaret etmekten alıkoymuştum koymuştum ama şimdi onu ziyaret edebilirsiniz. Ve burada bu hadiste bu ne olmuş? Bu hadis bunu nesih etmiş ve bu tarihsel yönden alimler bunu beyan ediyor. Ha o zaman bu hadis bunu ne yapmış? Bunu iptal etmiş. Burada hembelilere göre, Söyüde Arabistan'daki hembelilere göre Erkekler mezarları ziyaret edebilir ama kadınlar mezarları ziyaret etmeli onlara göre haramdır. Niçin? Çünkü diyorlar ki Allah Resulü sen demiş ki لَعَنَ اللّٰهِ زَائِرَةُ الْقُبُورِ Ve burada iki tane hadis var. Birisi لَعَنَ اللّٰهِ زَوَّارَةُ Diğeri لَعَنَ اللّٰهِ زَائِرَةُ الْقُبُورِ bu lan Allah zairatul kubur hadisi İmam Albani diyor ki bu hadis sahihtir. Gene biz hep İmam Albani'nin veya hatta onun hadis yönden zikrediyoruz. Bazı Müslümanlar rahatsız oluyor ve bizi bizi bizi mezhepçilikle veya da elbanicilikle itham ediyorlar. Rabbim beni de onları da hidayet etsin. Tamam. Tamam mı? Biz hangi alim hak yol üzerindeyse o alimi zikrediyoruz. Burada Suudi alimleri, Hanbeliler diyorlar ki kabirleri ziyaret eden kadına Allah lanet etsin diyorlar ve kesinlikle haram kılıyorlar bu hadise göre. La, tamam mı? Yani diyor ki La'an Allah zairatul kubur. Bu hadis İmam bani diyor ki bu hadis zayıftır ama La'an Allah zavaratul kubur bu hadis sahihtir. Buradaki zevvarat İmam Elbani Rahim Allah diyor ki ey çok böyle devamlı çok kabirleri ziyaret edip ve bu, bu ziyaret esnasında tamam mı kadın açık saçık erkeklere karışıyor ondan sonra bağırıyor ağlıyor çağırıyor bu ölünün şeylerini sayıyor mesela işte sen şöyle iyiydin böyle iyiydin vay halime saçlarını çekiyor veyahut da günahlarını saçını çekiyor yüzünü saçını çekmezse bile orada böyle ağlaması feryat etmesi işte bun eğer bunları yapacaksa kadın orayı ziyaret etmesi. Yani sessiz sakinci bana ibret alın bakacağız. Sessiz sessiz sakinci Aleyhisselam selam diyor ki Merhaba. sizi mezarları ziyaret etmekten sakındırmıştım. Şu anda ziyaret edebilirsiniz. O zaman sakındırmıştım derken erkekleri ve kadınları sakındırıyorum. Tekrar müsaade ettim deyince diyor ki demedi erkekler ziyaret etsin, kadınlar ziyaret etmesin. Genel. Ve burada hadis geneldir. İmam Elbani Rahim Allah bu hadisi e, tafsir ederken diyor ki burada diyor bu hadis Kesinlikle. erkekleri ve kadınları içine evet. alıyor. Tamam mı? Evet. Erkekleri ve kadınları çünkü genel, eskiden genel yasak vardı. Sonra tekrar genel bir e, ya, buna, Yalnız hem Beyler işte bu dediğim hadise La'an Allah zairatul kubur Ey mezarları ziyaret eden kadınları Allah lanet etsin Hadisine dayanarak diyorlar ki Kadın kabirleri ziyaret etmesi haram. İmam Elbani diyor ki bu hadis sahiptir doğru değil Ve burada en doğrusu İmam Elbani'nin Ortaya koymuş olduğu şeydir Ve İbn-i Teymi'ye rahim Allah'a ayni çizgidedir İmam, İmam İbn-i Teymi'ye rahim Allah. O zaman burada hem beyler gerçekten burada isabet etmediler. Yani Ha İbn ile onun çizgisinde olan diğer alimlerdir vallahi alem. Şu hadis sahibi hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yani ölecekmiş bu için hadis, ahiret bu süreç. hadis bu hadis değildir. Bu yani ataların bazı bazı ataların değildir. Yani. Yok. Bu ata yani bu ata sözüdür. Evet bu ata sözüdür evet bismillah. Olam, dünya hayatın bu hadis bu Dolayısıyla dünya mezraatü âhiret. Hadisi sahih. Kur'an'da tarqab zikir yazıyor mu? Yok. Yok. Yani Kur'an'da zikir var. Ama tarikat şeklinde yok. Bu bir tarikatçıların yaptıkları Allah, gibi hu hal bilmünne falan bu yok. Ama Kur'an'da ilk kurulan mesela al zâkirîn ve al zâkirât diyor. Tamam. Birçok ayet var zikirle. Zikir var yani. Ha, zikir var ama böyle bunların yaptıkları gibi gibidir. Değil. Ben zamanında çok katıldım zikirlere de. ya. Allah affetsin. Evet. Çok katıldım böyle kendimizden geçiyorduk. Ama sana soru soracaksın. <gülüyor> hocam gerçekten kendinden geçiyor muydun hocam? Yok, nerede? Ama kendilerinin <gülüyor> kendilerinden geçtiğini gösteriyor. Evet. Bayılıyorlar <gülüyor> bilmem ne. Her gelip iğneyi vursan bağıracak, çağıracak. Hemen hoplayacak yani. Evet, kendinden geçiyor? Ahmet abi anlattı zaten böyle aha O bana. bir yandan böyle, bir yandan <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan bir yandan Ekraba bakmayın dedim ben böyle yaparken Bakıyoruz millet ne yapayım ben <gülüyor> <gülüyor> O bir yandan bir yana şişir Kalkıyor olman bir yandan geçiyormuş Öyleleri var Şimdi hocam Bu üretikleri yapmışlar, bu, bu, yapmışlar. Şey yapmışlar. Ya, Şimdi deniyormuş kim olgun aşık diye Ateşi yani diye var ateş alıyormuş, avcuna koyuyormuş. Ali Cosby salli, şimdi salı. var, <gülüyor> <gülüyor> Abi, burada var soru var. Burada bir soru, Bu soru var. Önemli bir soru geldi. Şurada. <gülüyor> Hemen <de> soru <sanıyor>, yapmazsınız. Şimdi bir <gülüyor> soru var. <gülüyor> Hocam, Bulgaristan'da bir Hristiyan bayan, kocasının baskısı altında Müslüman olmasın diye baskı yapıyor. Bir daha söyle. Müslüman e, Bulgaristan'da bir Hristiyan bayan, tamam kocasının baskısı altında Müslüman olmasın diye kocası baskı yapıyormuş kadına, tamam. Ama bu kadının iki çocuğu Müslüman, ama kadın e, etkilenirdi, etkilenirdi. Kadın üç gün, e, öl, üç gün ölmeden üç gün öncesi keline şehadet getirdi e, ve buna sekiz, sekiz kişi şahit oldu. Bu kadın hiç namaz kılmadan buna Müslüman diyebilir miyiz? Bir de dua edebilir miyiz? Ölmüş gitmiş yani. Ölmeden, ölmeden gün önce... Bu kadın ölmeden önce Kerime-i Şehadet'i getirdiğine dair diye sağlam şahitler şahidet ediyorlarsa ve öldüğü zaman da kelimeyi i Şehadet'i getirerek ölmüşse demek ki bu iman üzerinde gitmiştir. Çünkü Aleyhisselam diyor ki, tam Kişi öldüğü zaman La ilahe İllallah üzerine öldüyse cennete girer. Hatta hiç bir amel yapmazsa bile. Peki yani ölüm anında La ilahe illallah ve getiremezse, getiremezsek ona vaktimiz olmazsa bu bizim imansız gittiğimizi mi gösterir? Yok ya yani. Trafik kazası geçiriyorsun, kırk gittin. O anda ben kerime-i şadet nereden aklıma gelsin diye kazaya yani, geçirdim, <gülme> vanda gittim yani. Nereden kerime-i şadet aklıma gelsin yani. O zaman imansız mı gitmiş oluyorum ben? Yani ya bu imansız gittiğine dair delalet değildir tamam mı? İmansız mı, imanlı mı gidip gitmediğine dair bunu kim bilir? Allah Celle Celaluhu bilir. Allah. Kimse sana fethi veremez ki. Mesela böyle Yok imansız Allah. gitmiştir. Çünkü ona şahit olmamış ki. Nasıl öldüğünü bilmiyor. Bu adam kaza esnasında ölmüş gitmiş. Belki de söylemiş, belki de söylememiş. Söylemediyse diyorum yani. İşte söylemediyse de onun karar, hakkında karar verecek Allah Celle Celaluhu'dur. Yani. Yani ona Müslüman rakitleri diyemeyiz yani. Kim diye mi? Adam normal olarak kendisi Müslümandır, Kelime-i Şehadet'i getiriyor ama arada bir namazı terk ediyor, günah yapıyor, zina yapıyor, günah yapıyor, şudur budur ama adam yani Müslümandır, büyük küfür ve büyük şırp koşmadığı müddetçe ve öldüğü zaman Kelime-i üzerinde ölmezse bu aynı diyor ki yaka taht meşiyet Allah'ın dileğine bağlıdır. Allah dilerse çünkü onu bilen onu aa, Rabbidir. Tabii. Rabbinden başka kimse onu bilmez. Ne bilecek? Kim diyebilir ki ben görmediği halde, bilmediği halde tanımadığı halde filan adam kafir olarak gitti. Ama burada hem beylere göre biliyorsunuz namaz kılmayan, namaz gerçekten namaz kılmadığını biliyorlarsa ve öldüyse diyorlar ki o kişi Kafirdir ve ebediyen cehennemde kalır diyorlar hemberiyle. Cenaze namazını kurmasınlar. Kılıyorlar işte İmam Elbani bunu söylediler onlara. Yani, da garip yani. Dedi ki Söğüde Arabistan devleti hemen hemen 100 senelik bir devlet. Bu 100 sene zamanı içerisinde bir sürü namazsız niyazsız insanlar ölüyor. Hiç bunlar sahalarda eşekleşi gibi atılmış mı? Yani, Tari Celaze Söğüde ne? Arabistan tarihinde olmamış. Bir sürü bizzat ben şu kulağımla ödüldüm, tamam mı? İza'atul Kur'an'da bir kadın şeyha soruyor, bu Muhammed Şeyh Abdü Azize, aylış şeyha. Ya şeyh diyor, benim oğlum öyle diyor, benim oğlum namazsız, niyazsız, mukadderatçı, alkollü, bilmem ne falan falan sayıyor. Hayatta ben namaz kıldığını görmedim ve kaza geçirdi, öldü. Ne yapalım şimdi biz? Bunu sahraya atalım mı? Hevalleşi gibi, yok. Nereden biliyorsun? Belki kılmış senin haberin yok. Yani bu adam mezhebiyle çelişiyor yani. yani Hem sen yani dersen ki ama kılmıyordun. Kılmıyordu. Bunların mezheplerine göre yani bunlar mezheplerine göre hareket etmiyorlar. Evet. Evet. Onu demek istiyorum. Hem göre İmam İbn Baz, İmam İbn Üzeymin kul hepsi kitaplarında, fetvalarında, sohbetlerinde, derslerinde şunlarında, bunlarında da diyorlar ki namazsız kişi ölen bir kişi öldüğü zaman caferidir. Kafirdir dinden çıkar, ebediyen cehennemdedir, onun leşi, sahraya eşek leşi gibi atılır. Namazı kılınmaz, cenaze namazı kılınmaz, yıkanmaz, Müslümanların mezarlarına gömülmez, sahraya eşek gibi atılır. Ha hiç duydunuz mu? Hiçbir e, tarik ustalarının e, ce, e, cesedini sahrada eşek gibi attıklarını gördünüz mü? Duydunuz mu? Duydum. Yok. E demek temekim. <gülüyor> Besheplerine uymuyorlar. Uygulamada bir şey. Maalesef şiddet. Uymuyorlar. Büyük bir, şey, bir çelişki var. Bide de zor. Hocam kendi derisine. O ona diyor ki ben biliyorum. Benim oğlum diyor ki kesinlik namaz kılmadı. Namaz kılmıyor. Sen bilmiyorsun diyor. Belki dışarıda olmuş evet. senin haberin yok. <gülüyor> Sen evdeyken namaz kılmadığını görmüşsün. O dışarı çıktı. Ya diyor ki ya şey. "Hadi sekir, hadi ame, Hadi muhabbet, sahabe, mükhderat, haza kaza, fasuk, fasiq, haza kaza." Ve bize kendi attı Bilmem ne. Ya <gülüyor> la Ya bu meshableriyle çelişiyor. Bir de bunları taklit eden gençler, tamam mı? Bunları taklit eden gençler Türkiye'de veyahut da daha başka yerlerde böyle aşırı gidenler. Bir de Kur'an ve sünnete ilmi yolla çünkü bunlar mukallittir. Bu gibi insanlar mukallittir. Yani delil, deliller arasında seçim ayrımı yapamıyorlar. O güçte değiller zaten. Ha buna rağmen ne yapıyorlar? Bu çelişkiye düşüyorlar. Ve biliyorsunuz Türkiye'de bunları taklit ederek milleti tekfir edenler var. Dolu. Şuraya. Sırf bunları taklit etmek için. Bunlar ki oradaki halleri mi oldu? Hı? Halklardaki. Namaz kırmayanlar. Namaz kırmayanlar. Kimi taklit ediyorlar? Ohan Celal şeymiş onlar. Soyukları. işte hani ağarımayayım diye mi getirdi? Kur'ancı. Ya mesela. Kur'ancı. Kur'ancı yani. Ha. Hocam bir de Sünnilerle Aleviler birbirlerinden kız alıp veriyorlar. Nasıl olacak bunların hali? Nasıl? Sünnilerle Aleviler diyor birbirlerinden kız alıyorlar. Yani bu caiz var. değil. Bir Sünninin kızını Alev'e vermesi caiz değildir. Haramdır. Zina yapıyor. Ama Aleviden kız alabilir. Çünkü yok. Alevilerden de alamazsın. Aleviden kız alamaz mı? Tabii Aleviler kafir diyor onu. Aleviler kafirdir. Müslüman olursa alır. Müslüman olmadıysa dini üzerinde sağlamaz. Ha şartlar müslüman olacaksan diye alayım. Bilmiyorum. Allah Hristiyanlardan alır. Çünkü âlimler cafindir. Bir ittifak, mezhepler arasında hiç ihtilafi yok. Hristiyan hatta şi Şiilerin yanında kafirler. Anıl yani bakın. Şimdi İran İran. Beşar Esad'ı destekliyor. Beşar Esad Nusayridir. Ve kendi bizzat kendi kitaplarında, bütün Şiilerin kitaplarında, hem de en büyük kaynak kitaplarında diyorlar ki An-Nusayriye kafiratun, haricatun anibdi. <gülüyor> Ve bizzat Hasan Hasen'in askeri, yani şimdiki iddia ettikleri Mehdi'nin babası. <gülüyor> Muhammed bin Nusayr onun çaktaşıydı. <gülüyor> Ondan ayrılınca çünkü onunla beraberdi. Sonra aralarında ihtilaf geldi şu Mehdi konusunda. Tamam mı? Ondan ayrılınca Hasan'ın askeri Muhammed bin Nusayr'i tekfir etti. Ve biliyorsunuz Nusayr ile bu Muhammed bin Nusayr ilk önce davetçi olarak çıktı. Yani istahçı olarak. İyiliği emredi, kötülükten sakındırmak falan filan. Ondan sonra belli bir dönemden sonra etrafları çoğalınca kendini mihdi olarak ilan etti. <gülüyor> mihdi olarak ilan etti. Yani etrafı daha çok geliştirdi, baya bir çevre oluşturdu. Ondan sonra kendini nebi olarak ilan etti. Resul değil, nebi. <gülüyor> Tekrar daha çok milleti yani <gülüyor> taraftarları çoğaldı. Ondan sonra kendini ilahlaştırdı. Bu sefer kendine davet etti, kendine ibadet etmeye davet etti. Allah'ın işleri Allah'tini Evet. Ve onun için Nusayriler hiçbir Nusayri demiyor ki ben Nusayriyim. Çünkü Muhammed bin Nusayr'ın tarihi bozuk olduğunu bildikleri için. Böyle bir çünkü onun tarihi berbat bir tarihtir Muhammed bin Nusayr. Onun için ona mensup olmak istemiyorlar ki biz Ali'yiz, biz Ali'miz. Ken Ali'ye mensup ediyorlar. Halbuki yalan onlar Nusayridir. O 12 imam halkasının Hasan'la askeriye kadar selam mahkede o kişiler olarak yani 10 11. 10 11. ya kadar yani bunlar gerçekten Ali Sattresalem'in sülalesindedirler. Evet. Ama yani. heh ama bunlar masum değil. Onlar hataları var yani. Efendim? Hataları var mesela. Var. Küfürleri var, hataları değil. Ha, var. Hocam, hocam taban. Burada Şeyh Ezer diyor. Kur'an Kur'an eksiktir diyor. Bu küfür değil midir? Tabii ki. O zaman yani hadis selamlıyor o o zaman. Tabii selamlıyor. ben şeye kadar yani 12 imamın yani onilerine kadar mı yoksa Biz, 11, e kadar. 11 imamı kastetmiyoruz. Onlara mensup olan <gülüyor> insanları diyoruz sana. Hayır <gülüyor> ben imamlara sarıyorum hocam. İmamlar hepsi doğruydu. <gülüyor> doğruydu. Evet. He. Ama ama sadece askeriye kadar Ama bunlara mensup olan insanlar. Evet, Çünkü evet, mesela <gülüyor> Cafer-us-Sadiq radıyallahu anh. Radıyallahu. <gülüyor> veyahu Tab, Zeyd bin Ali, veyahu evet. Hüseyn, veyahu Hasan, veyahu Ali <gülüyor> radıyallahu anh. Bunlar hepsi, bunlar hepsi Sünni'dir, bunlar hepsi evet. Selefidir bunlar. Ama onlara mensup olan insanlar bunları ilhalaştırıyorlar. Evet. Cafer sadıka öyle iftiralar atıyorlar ki yani bilmiyorum öbür dünyada ne yapacaklar bilmiyorum. Hocam Şeyh el diyor ki burada tekfir Şii'a Refuz el Allah Allah ol, Allah onu onlarla hasretsin. Amin. Amin. Amin. Şeyh onlar haberin var mı Kim? Furgan. Yok onu tanımıyorum. Hmm. çıkmış? Arkadaşlar size bir örnek vereceğim. Hangi şimdi sözü öylesem? Diyorum ki şimdi bir kişi dese ki senin annen kafirdir. Halbuki senin annen kafir değildir. Veyahut da senin anneni böyle böyle yapar. O kişinin sakalı buraya kadar olsa bunu kendine kabul eder mi? Mesela. Hanginiz kabul eder? Gözünü Aranızda uyarmış. kabul edecek var mı? Aranızda bu namussuzluğu kabul edecek var mı? Çünkü. Kesinlikle. Peki bu adam bu Şii'ler diyorlar ki Ebu Bekir kafirdir Allah lanet etsin. Diyorlar ki Aişe zaniyedir. Senin annene zaniye diyen Allah Resulü yani o zaman Allah Resulü zaniyenin mi yatıyordu? Böyle mi? Ya bizim ehl sünnet ve cemaat ittifak etmişler. Tamam Kur'an'da sabittir. Allah Celle Celaluhu Aişe'yi zinadan beraat etti. Yani kesinlikle o zina yapmadı diyor. O zaman Aişe za, Zaniye'dir diyen bir adam Allah'a diyorlar ki sen yalan atıyorsun ya Allah. Ayşe Beriye değildir Zaniye'dir. Bu küfür değil midir? Allah'ın ayetini inkar eden küfür müdür değil midir? Peki küfür nasıl olur? Biz diyoruz ki büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe bir kişi Müslümandır. Hiç namaz kılmazsa, hiç oruç tutmazsa, hiç zekat vermezse diyoruz ki biz bu adam Müslümandır diyoruz. Hem küfür yapmayan iftira yapıyor. Tabii iftira yapıyor. Vallahi benim Ebubekir'e kafirdir diyen bir adam babam olsa ben ondan nefret ederim. O benim dostum olamaz. Onlar şeyidir biz Sünniyiz o kadar. Türkiye izine gittiğim zaman bazı gençler var. Daha önceden benim öğrencilerimdi. Yani benim de yani Allah'tan sonra benim sebebimle Allah onlara hidayet verdi. Sonra biz buraya geldik. Ondan sonra bunlar şeyleşti. Yani Sünniyiz diyorlar ama İran'ın metodu üzerinde. Hmm. Gittiğimizde hemen konuşuyorlar mesela herkes soru soruyor falan filan işte şudur budur. Ondan sonra diyor ki mesela ya bırakın şunları bir daha şu tevhidi falan bidatı da şuna bırakın. Amerika, İran'la Amerika ne yapacak? Biraz bundan bahset. Adam diyor ki tevhidi bırak, bidatı da bırak. Bize İran'da Muammarikadan bahsedin. Hocam sesini gidiyorlar. Bak istiyorum. Dinle Dinlesin ne olacak. Biz burada iftira atmıyoruz. Yalan da konuşmuyoruz. Dine aykırı da konuşuyoruz. Dine dayalı konuştuktan sonra açmakta bir beis yok. Ama bana iftira atanlara, tamam mı? Benim söylemediğim bir şey, benim söylediğimi söyleyen adamlara kızıyorum. Ve hakkımı halal etmeyeceğim. Öbür dünyada alacağım inşallah bana, bana mürciği diyen ben mürciği değilim bana mürciği kuyruğu takan adam öbür dünyada onun boynuna sarılacağım vallahi helal etmeyeceğim o insanlara ben, ben mürciği değilim ben selefiyim elhamdülillah ben mürciği çünkü namaz kılmayan herkes mürciği diyorlar tamam namaz kılmıyorsa o kişi mürciğidir o zaman Şafii de mürciğidir henefi de mürciğidir tamam mı? malik de mürciğidir bütün islam ümmetinin cumhuriyeti hepsi mürciğidir sadece bunlar selefidir sünnidir. Rahat. Gençlerin görüşüyorum. Bizim taramamız. Türkiye dinisi. Ben size soru soruyorlarmış gençler. Türkiye'ye gitmişsiniz ya soru soruyorlar. He. İşte ha. diyor etmese ya bırakın şu tevhid işte falan hep tahrîd ibadet bid'at falan filan. Bırakın şimdi bize İran'na Amerika. sen Amerika'nın yanında mısın İran'ın yanında mısın? Hani ben söyütten geliyorum ya sözde. Ha. Bana diyorlar ki sen kralcısın. Yani sen vahabisin. Yani affedersiniz hani bir çocuk annesinden doğar ya, anne o kanlar içerisinde ondan sonra büyüyünce annesine kibirleniyor, annesini vuruyor, annesine hakaret ediyor. Sen şöylesin, sen böylesin babasına. Yani babasının menisinden oluşmuş, babası, büyüdükten sonra babasına eziyet ediyor. Be sen şöylesin, be ben böylesin, ben... boyunu, postunu, sakalını, saçını beğenmiyor tamam mı? Ona öbürleniyor ulan da düne kadar boklar içerisindeydi. Şimdi sen ona adam oldun yani o adama karşı geliyorsun. Bunlar da böyle. Yani, yani Allah Celle Celaluhu'nun yani Allah beni sebep kıldı. Benim sebebimle bunlar hediye hidayet oldu. Bir şey de bildikleri yok. Hani bir şey bilseler diyelim ki vallahi hadi başımızın üzerinde. Yok. Diyor ki bırak da hidi bırak. Bir de ya sen Amerika'nın yanında mısın? İran'ın yanında mısın? Sen Amerika'yı ve İran'ı konuş. Dedim ki bak ben sünniyim. Sen şiiysen ben sünniyim. Arada bu kadar. Fazla tartışmak istemeyim. Sen ben sen şiiysin ben de sünniyim. Velhamdülillah. İkisi birbirini yesin. Bu konuyla bir şey soracaksan buyurun sor. Sormayacaksan biz konuşuyoruz sen dinle. Dinlemek istemiyorsan buyurun kapağı açıktır. Sen emekle gidebilirsin Dinlemek istiyorsan otur tür dinle. Dinlemek istemiyorsan buyurun kapağı açıktır. Yok sen eğer Kur'an ve sünnetten konuşacaksan biz seni dinleriz. Yok Kur'an ve sünnete aykırı konuşacaksan burada yerin yok. Buyurun. Hadi. Yani bu kadar aşırı insanlar. Hocam size kim yürütüle diyor? bir kendilerini tanıyor. Biliyor mesele değil yani. ben Benim ahlakım değildir. Ben kimsenin ismiyle kimseyi çekiştirmem. Ben genel konuşurum. Filan böyle yapmış, filan böyle yapmış filan. Çünkü Aleyhisselatü, bu Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı, edave ve terbiyesiydi. Diyor ki Aleyhisselatü o üç kişiyi size anlattım ben. Geliyorlar, Umman Aişe'ye diyorlar ki, yani, soralım Allah ve Vesselam'ın e, günlük hayatı nasıl geçiriyor ibadette. Yani, ya i̇şte diyor ki mesela, Umman Aişe, işte böyle geceler bazen kalkıp namaz kılıyor, bazen yatıyor. Ee, günler içerisinde ay içerisinde mesela Başası, oruç tutuyor. Bazen oruç tutuyor. Yani fazla mazı dışında nafile ama oruçlarda bazen tutuyor, bazen tutmuyor falan. Birbirlerine bakıyorlar ki olur mu? Nebi Rasul bu kadar az ibadet yapıyor, çok az ibadet yapıyor Allah Resulü. Bu kadar olur mu? nebi olmasına rağmen. Ne yapacağız? Gecesini gündüzünü hepsi ibadetle geçirmesini gerekiyor diyorlar. Sonra işte kendilerine ya diyorlar ki, ya biz çok aşırı gittik diyorlar, çay, ya bu Resul'dür diyor, Heh. geçmişi yani ve gelmişi affolmuş. O zaman biz ha. Resul olmadığımıza göre, biz daha fazla yaparız. Biz, daha ben çok. biz abi, hayatımız abi, boyunca ibadetimiz. Ve diyor ki birisi, ben diyor hayatım boyunca oruçla geçiriyorum. Hocam çay, yok ben daha iyi çay içmeyeceğim. Birisi diyor ki hayatım boyunca gece hiç yapmam. Ya, o, namaz Namaz. Birisi diyor yani, ki hayatım mi? boyunca evet. hiç evlenmiyorum veya otta evet. evliyse hanıma yaklaşmıyorum. O menajerler diyorlar bunu onlardan diledikten sonra. Evet. Şöyle, dedi, tamam. Sana... tamam onlar ayrılıyor tamam, diyor. Herkes tamam, gelince onlara anlatıyor. Diyor ki işte falan, şunlar şunlar böyle böyle böyle söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam hemen camiye gidiyor, minbere çıkıyor. Değmiyor hey, bakınız ey, ey Müslümanlar işte şu böyle söylemiş, bu söylemiş, böyle söylemiyor. Diyor ki ne oluyor diyor bazıları işte şöyle söylüyor, böyle söylüyor, böyle söylüyor. Ben işte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Ne yapıyor? O şahısları teşkil etmiyor, isimlerini vermiyor. Ama mesajı ulaştırdı. Çünkü önemli olan mesajı ulaştırmak. Ben acizhane ahlakım budur. Ben mesajı ulaştırırım. Yani filan filan demiyorum Bir de olması daha etkili olur. Umumi konuşuyorum. Mesela bir kişi hata yapmış. Ben bunu konuştuğum zaman hem o kişi işitir, hem de o hatada olan herkes... Ben de yapabilirim. Onun yaptığı zaman da yapabilirim. Onun için ben, yani bir kişiyi hata, yap, hata yaptığı zaman, ben onun ismini zikretmiyorum. Ama onlar zikrediyorum zikretsinler bir şey olmaz gıybetimizi yapmışsınlar daha çok biz daha çok asana fazlasınıza <gülüyor> ama ya. yani şimdi bir insan bir davetçi cahil olabilir yani mesela ben cahil olabilirim ben bunu kabul ederim yani ben birçok konuda cahilim ama hiçbir zaman hiçbir şeyde mürciyi değilim bunu reddediyorum beni mürciyilikle itham eden adamı Asla helal etmeyeceğim. Ama bana cahil derse ben kabul ederim cahilliğimi. Olar insan eksiyi olabilir. Çünkü yani. resullerin dışında her insanın cahilliği vardır. Murci'i ne? Murci'i yani hiçbir amel yapmayan sadece kalpte tasdiki görüp de hiçbir ameli yapmayan bir insanın imanı ile cibril imanı arasında bir fark olmadığını diyen insanlar. Ben böyle bir şey söylüyor muyum arkadaşlar? Yok hocam, ama biz namazın terkini tekfir etmiyoruz. Tıpkı İmam Şafii gibi, Mali gibi, Henefi gibi diyorlar ki işte filan adam mürciğidir. Tıpkı İmam Elbaniye'ye söyledikleri gibi. İmam Elbaniye hakkında kitap yazdılar şöyle bazı şahıslar. işte İmam Elbani mürciğidir. Niçin? Namazda tekfir etmiyor. E o zaman ben acizana bazen söylüyorum diyorum ki siz biz namaz kişiyi namazdan tekfir etmediğimizden dolayı bize mürciği diyorsanız o zaman siz de namazdan dolayı tekfir ediyorsanız siz de haricisiniz. Hariciz. Çünkü hariciler büyük günahlardan dolayı tekfir ediyorlar. Ama biz, ben yine bunu söylemem. Ben haddimi bilirim, yine bunu söylemem. Çünkü ben biliyorum ki bu Müslümanlar harici değiller. Hocam sizin Ama müdür haricilerle, haricilerle bazı konularda yani birbirlerine isabet ettiler. Ya bunlar bunlar, ya bunlar muhalama ufakit ettiler, böyle. Ama ben böyle sünni bir Müslümana harici demem. Haricinin heci baştan sona kadar bellidir. Murciji'nin murciji de baştan sona kadar belli olmasına rağmen benim nasıl bana murciji isnadı ediyor ve her tarafta işte Muhammed Çerif ve Tabu Musa Nasıl? Öbür dünyada ne cevap verecek Allah Celle Celer? Ben nereden murcıyım? Ben kendimi kendime murcijini kabul etmem ama cahilliği kendime kabul ederim. selefi kardeşimiz. Orada cahillik neydi hocam? Bilgi eksikliği İnsanın bilgisi eksik olabilir. Hocam, bilgi yani ben ben birçok meselede cahilim yani. Ben açık açık söylüyorum. Herkes beni, herkes siz de dinleyin, başka kimse de dediğim. Ben birçok şeyde cahilim. Ben alim değilim. Yüz bin defa söylüyorum, diyorum ki ben alim değilim. Ben bilgim nispetinde davetçiyim. Bilgim nispetinde, bildiğim kadarıyla. ilmi iddia etmiyorum. Allah Celle Celaluhu şahittir. Ve beni bilen herkeste şahit olsun. Ben ilmi iddia etmiyorum. Ben davetçiyim. Ama mürciliyi reddediyorum. Bana mürciyi diyen bir adam Allah rızası için onu helal etmeyeceğim. Öbür dünyada boynuna sarılacağım. Biz Allah rızası seçerseniz seviyoruz. Allah razı olsun efendim. Biz de Allah için. Hocam en, en güzel şeyin ben, tarafınız hiçbir imamı tutmuyor. Şu imam görüşü şu, bunun görüşü şu. Bütün görüşleri siz dile getiriyorsunuz. Ben Sevdiğimi Allah için severim, sevmediğimi de Allah için sevmem. Ve bir kişiden, bir kişiyi sevdiği zaman bütünüyle sevmiyorum. İyi amellerinden dolayı seviyorum. O da ben de. İyi amelden dolayı beni sevdim. Kötü amelim varsa benim kötü amelimi sevmesin. Aynı şekilde ben. Allah Celle Celaluhu örnek edinmek lazım. Müslüman zina yapıyor, alkollü içki içiyor ama namaz kırıyor. Oruç tutuyor. Allah Celle Celaluhu o Müslüman, oruç tutan Müslüman... Namaz kılan Müslümanı orucundan o namazından dolayı onlar razıdır, onu seviyor. Ama içkisinden, zinasından dolayı Allah onu sevmiyor. Biz Müslümanlar, Allah Celle Celal hukuklarına karşı davrandığı gibi biz de Müslümanlara karşı o şekilde davranmamız lazım. Aşırılık <gülüyor> insanı gümbürtüye götürür. Sen sohbeti. Müslümansın, namaz kılıyorsun, namazından dolayı seni seviyorum. Ama gidiyor bakıyorum ki zina yapıyorsun, zinandan dolayı senden nefret ediyorum. Evet. Ve? Bu zinadan kurtarmak için elim gel, elimden geldiği kadar nasihat etmeye çalışacağım. Allah razı olsun. Hocam bu kardeşimiz yazmış başkaneye demiş ki, kendisi istigatı, şirk olarak görmediğiniz için mürcih etmiş olabilirler diyorlar. Ben o yazıyı, o yazıyı ben görmek iste, istiyordum. Zaten bugün onun için konuşacağım ben. Yani bu baz sizinle. Neyse. Olsun. Kapat kardeş, kapat evet. gösterme kimseyi. Bu bu aramızda kalsın, herkesin bir, bir şey bilmesine gerek yok.